hm uh... Merhaba, Sözün Özü programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Halil Üçer ve Ömer Türker. Bu hafta stüdyomuzda çok kıymetli bir misafiri ağırlıyoruz. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu. Hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Hoş hocam. bulduk efendim, teşekkür ederim. İyi evet. akşamlar dilerim. Sağ olun, var olun hocam. Ee, İhsan Hoca, bundan zannediyorum birkaç hafta önce bana bir kitaptan, bahsetmişti. 15. yüzyılda yaşamış Kudüs kadılığı yapan e, Ebu Hamid Muhyiddin Muhammed bin Halil et-Kut el-Kutsi adlı bir alimden ve onun oldukça önemli bir eserinden bahsetmişti. Bu eserin başlığı ise şöyle: eee Vikru ma zahara li min hikemillahil hafiyye fi jalb taifeti'l-atrak diyarl Kısaca söyleyecek olursak Türklerin Bilad-ı Şam, Efendime söyleyeyim, Hicaz ve Mısır bölgelerinde hakimiyet elde etmelerinin sebepleri hakkında bana içime doğan hikmetler diye başlıklı bir risale yazıyor. Halil el Kutsi ve bu risalede şu soruyu soruyor. Türkler İslam'la müşerref olmak sayesinde hangi temel siyasi, içtimai, ...ve ferdi erdemleri elde ettiler. Ayrıca... ...İslam toplumu Türklerin... ...İslamlaşmasıyla, Müslümanlığıyla... ...neler kazandı? Ve bu soruya cevaplar arıyor. Doğrusu... E, ...kitabı ilgi çekici kılan yönlerden birisi şu... ...bunu oldukça... E, ...somut bir biçimde... E, ...müşahedeye, onun kendisinin... ...tarihsel, toplumsal gözlemlerine... ...dayalı bir biçimde ayrıntılı olarak anlatıyor... Halil el Kutsi'nin genel olarak cevabını aradığı tümel soru ise şu. İslam bir milleti e, siyasi, içtimai ve ferdi planda nasıl bir millet olarak inşa eder ve milletin bu anlamda inşağı onlara tarihte kurucu bir rolü nasıl kazandırır? Doğrusu biz bu soruyu cevapladığımızda, daha doğrusu bu soru üzerinde müzakereler yürüttüğümüzde hem bir milletin tarihte nasıl kurucu bir rol elde ettiğini öğrenmiş olacağız. Hem de bugün e, belki de e, İslam milletlerinin tamamı için başta Türkler olmak üzere sahip oldukları e, içtimai, efendim, siyasi ve ferdi e, erdemler bakımından veya sahip olmadıkları e, erdemler bakımından bir muhasebeye bizi sevk etmiş olacak. Ben hocamıza Bizi kırmayıp programımızı teşrif ettiği için yeniden teşekkür ediyorum. Çok sözü uzatmayayım. İsterseniz şu soruyla önce başlayalım hocam. Halil el Kutsi'nin bu Risalesi etrafında konuşacağız. Onun hem tarihsel şartları bağlamında ele alacağız onu. Hem de Türklerin o dönemde ne tür bir pozisyon elde ettiklerini de müzakere edeceğiz. Ama şuradan başlayalım isterseniz. Gerçekten de İslam bir milleti bu milletlerin içerisinde Araplar da dahildir. Efendim Türkler de dahil e, tarihsel e, süreç itibariyle baktığımızda bir milleti hangi e, içtimai, siyasi, ferdi, erdemleri kazandırarak tarihte kurucu rol üstlenecek bir konuma yükseltiyor? E, ne dersiniz bununla ilgili hocam? Evet şimdi bu konuya girmeden çünkü sorun son derece teorik ve önemli kurucu bütün konuşmayı belirleyici ilkeleri koyacağımız bir soru. Önce iki bu kadimeyi, iki ilkeyi koymak lazım. Bu tür konuşmalar biraz listi konuşmalardır. E, takdir edersin. Bir tanesi şu. Konuştuğumuz konu muhtes bir olay. Yani zaman, mekan, mekan e. içerisinde bir olan e, transcendent, aşkın böyle tarih bir şey konuşmuyoruz. Yani össel bir şeyden bahsetmiyoruz. Hı hı. E, çünkü tarih İbn-i Hadun'un kesmi kesbi bir şeydir. Vehbi bir şey değildir. Yani bir milletin ee, özsel olarak metafizik. Artık buna hangi tabir kullanırsak kullanılın getirdiği bir özellik değil. Dolayısıyla e, bir milletin ne olduğunu tarihsel tecrübesine bakarak ele almak lazım. Ee, atıfta bulunduğun kutsinin metni de bu açıdan son derece önemli. Yani özsel bir şey anlatmıyor. Bizim felsefi tabirle fenomenolojik bir şeyden bahsediyor. Yani Türklerin Tarih içerisindeki eylemini dikkate alarak, yapıp ettiklerini e, analiz ederek e, ve bunların dayandığı muhtemel nedenler üzerine konuşuyor. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Yoksa burada e, bir milletin metafiziksel bir özü var. Bu öz, e, tarihsel şartlar ortaya çıktığı zaman kendini tecelli eder. E, böyle bir şey değil bu. E, bunu özellikle vurgulamak e, gerekiyor. O açıdan... Ee, bu birinci ilke. İkinci ilkemiz yani ise... şunu mu demek istiyorsunuz ee, hocam? Yani Araplar Arap olduğu için tarihte, tabii. Türkler Türk olduğu için, Kürtler Kürt olduğu için herhangi bir rol elde etmezler. Hayır etmezler efendim. Kesinlikle eylemlere bağlıdır bu tür şeyler. Şimdi bunun üzerine biraz konuşacağız ama e, çünkü öbür türlü Alman tarih metafiziğinin tuzağına düşmüş oluruz. Eyvallah. Alman tarih metafiziğinin tuzağına düşünce e, iş çığırından çıkar ortaya koyduğumuz tüm fikirler ve düşünceler başkalarına zulüm olarak döner. Bu da ikinci maddemizle alakalıdır. Bir milletin, bir kültürün her zaman söylediğim gibi kendi kendi kültürünü, kendi tecrübesini inceleyip hatta onu övmesi başka kültürleri tahkir ve tezvif etmeden yapılmalı, yapılması gereken bir hadisedir. Dolayısıyla bu iki ikiyi koymak lazım ki Ömer Hocam yanlış anlaşılmayalım. Çünkü yanlış anlamaya müsait ya da yanlış anlamak için bekleyen zihinler olabilir Bu çerçevede baktığımız zaman İslam ne getirir bir milleti millete hangi değerleri yükler şimdi şunu öncelikle bir belirlememiz lazım hiçbir mana maddesiz hiç görmez yani bir tohum çok verimli olabilir o çölde o tohumdan bir şey çıkmaz değil mi Dolayısıyla bir mananın e, karşılık bulabilmesi, kendini açabilmesi için uygun bir maddeye karşılık gelmesi lazım. Yani diyelim ki kuzeydeki Türkler de Müslüman oldular. E, Orta Afrika'daki insanlar da Müslüman oldular. Ama e, düşünce tarihini, tarihine, medenet tane baktığımızda çok da büyük bir e, ürün ortaya koyamadılar. Dolayısıyla e, İslam'ın değer üretebilmesi için Maddenin de müsait olması lazım. Yani madde ve mananın birlikteliği dediğim şey bu. O açıdan bu tür konular ele alırken muhakkak bizim... Kabil şartların hazır olması lazım. Aynen öyle. Yani klasik e, ifadeyle şartlar birleşecek, engeller ortadan kalkacak ki Eyvallah. bir şey ortaya çıkabilsin. Şimdi bu noktanın ben hayati olduğunu düşünüyorum. Ve bu noktanın bizim batı siyaset felsefesinden, medeniyet tarihinden de ayırdığını düşünüyorum. Batı tarih anlayışında, özellikle 19. yüzyılda Almanların geliştirdiği tarih anlayışında bunlar özseldir. Yani bir medeniye, bir millet medenidir ya da değildir. Bir medeni olmayan bir millet medeni olamaz, temeddün edemez. Bu son derece önemlidir. Bizim gelendiğimizde ise medeniye, temeddün ve benzeri yapılar imkandır. Bunlar bir imkandır. Şartlar müsait olduğunda bu imkan ortaya çıkar. Şartlar kaybolduğunda tekrar kaybolabilirler. Zaten kesbi olmanın şartı da budur. O açıdan klasik e, kozmoloji, astronomi, fizik teorisi, coğrafya teorisi açısından olaya baktığımızda öncelikle maddenin müsait olması lazım. Yani İslam sihirli bir değnek değil. Hı hı. İslam Libya'da da Müslümanlar var. Orta Afrika'da da Müslümanlar var. Malezya'da da Müslümanlar var. Malay dünyasında da Müslümanlar var. Bugün e, medeniyet okumalarında Malay dünyasını anlattık. E, bir matematik eseri bir felsefi göremedik. Niye göremedik? Çünkü orasının bağlamı müsait değil. O açıdan ben bu soruyu daha büyük ölçekte bağlamla ilişkilendirerek cevap verilmesi taraftarıyım. Bunu düşünüyorum. Böyle bakılması daha doğrudur diye düşünüyorum. Klasik teoride Ömer Hocam izin verirse şöyledir mesela evren bir şey gibidir nedir onun adı? Bir sahne gibidir. Bu sahnenin Belirli bölgeler, buna meskun bölgeler diyoruz. Burada şartlar, iklim şartları, coğrafi şartlar, su ve benzeri maddi şartlar müsaittir. Burada insanlar e, entelektüel bir faaliyet, medeniyet kısaca kurabilirler. Şimdi burada bizim soracağımız soru böyle bir verimli ortamda kurulan medeniyete ne katıyor. Eyvallah. yani Çünkü Yunanlar da medeniyet kurdu. Keldaniler de kurdu, Akatlar da kurdu, Mısırlar da kurdu değil mi? Sümerler de kurdu, Persler de kurdu. Şimdi böyle bir coğrafyada kurulan medeniyetler İslam ne kadar? Benim kişisel kanaatim üç temel ilkeye kadar. Birincisi düşünce, ikincisi yaşama, üçüncüsü ise nedir? kişisel davranışla ilişkindir. Düşüncenin ilkesi olarak tevhidi teklif eder. Nitekim bu kitapta da göreceğiz. Türklerin, İslam'ın verdiği ilk önemli şey tevhid düşüncesidir. Bu tevhid düşüncesi üzerine sabah kadar konuşabiliriz. Yani Türkler Müslüman olduğu zaman ya da bir millet Müslüman olduğu zaman ilk önce tevhid ilkesini elde edin. Bu bir erdemdir. Akli bir erdemdir. Metafizik bir erdemdir. Teolojik bir erdemdir. Nedir bu? Yeryüzünde, evrende, varlık alanında Tanrı'dan başka hakim bir güç, fail bir güç tanımamak. Bunun yaşama ilişkin ilkesi ise adalettir yani kula kul olmamak adil olmak hak sahibi olmak ne bileyim ben ehliyet ehli, hak, e, hakkı ehli, hak sahibine vermek üçüncüsü ise muhabbettir bu da, e, da bireysel davranış şekillerinde e, insanlar arasındaki ilişkileri muhabbete e, dayandırmaktır diye düşünüyorum e, bu üç ilkeyi üç temel ilkeyi Tevbit, verir. adalet ve muhabbet. Muhabbet. Bunu bu verir. Aynı zamanda Taşköprüzade e, Ahlakadu Diye Şerhinde e, bu üç ilkeye çok dikkatli bir <gülüyor> biçimde atıf yapıyordu. Evet, e, zaten biz de oradan alıyoruz. Yani bu evet. bizim e, yani inşa ettiği Yani geleneğin suyu. de çok ehemmiyet verdiği üç ilke. Çünkü tevhid olmasa zaten inanç, İslami inanç sistemini inşa edemezsiniz. Adalet, adalet olmasa Müslüman toplumu inşa edemezsiniz. E, muhabbet olmasa e, kişisel e, e, inş, yapı davranış inşa e, edemezsiniz. Kelime-i tevhidin açılımı bu aynı zamanda. Yani kelime-i evet. tevhid yani Allah'tan başka ilah yoktur demek e, iki yönlü bir şey. Yani hem zihni bir yöneliş hem de davranışla ilgili bir, bir durum. Evet, yani davranışta Allah'tan başka ilah tanımamak e, aynı zamanda e, herhangi bir şeyi putlaştırmamak demek. Yani insan eee diyor ya hocam. Yani adalete uyarlayabiliriz. İnsan herhangi bir haksızlık yaptığında İster bu siyasi bir haksızlık olsun, ister bir ferdi haksızlık olsun, içtimai haksızlık olsun. Her haksızlıkta bir şeyi putlaştırarak yapar. Evet. Yani bir şeyi yani kelime-i tevhide aykırı bir yönelişle ancak böyle bir şey yapar. Bu nedenle hani kelime-i tevhidin de açılımı gerçekten yani bireyde ortaya çıkan iman ve e, ahlak diyelim buna en gelen anlamda isterseniz. Ahlakın da en üst erdem adalet olduğu için hı hı. ya da konumuz biraz siyasi, Meselelere zaman zaman kaydığı için aklımıza adalet geliyor. Gerçekten Eyvallah. böyledir. Buradan metne biraz intikal edebiliriz. Öncesinde ben sizin bu söylediğiniz üzerinden şunu da müsaadenizle ifade edeyim. Ardından metne intikal edelim. Bu İslam'ın kazandırdığı tevhid, adalet, muhabbet erdemleri üzerinden bir milletin nasıl diğer milletler üzerinde hakim bir rol elde ettiğini onlara model ve örnek teşkil edecek şekilde öne geçtiğini aslında anlatmak istediği e, bu şeyin, evet. e, el e, Mesela aynı örneği ben başka programlarda da bundan önce vermişimdir. Ümmet meselesini konuştuk biz burada zannederim iki hafta. E, ümmet meselesiyle ilgili şu e, kavramsal analiz öne çıktı. Ümmet emme kökünden geliyor, imam da aynı kökten türüyor. Önderlik yapmak. E, evet, ümmet demek esasında önde olan, öncü olan, e, önder olan demektir. Bu da bir Bunu, teklifi olmak demek. Evet, bu da bir teklifi olmak. Ben bunun en harika analizini Ebu Suud Efendi'nin tefsirinde gördüm. Bu bahsettiğiniz üç e, husus e, aslında e, bizim Erdemler şemasının tamamını kendisinde toplayacak üç temel e, üst ilkeye de tekabül ediyor esasında. Ebu Suud Efendi orada şunu söylüyor, ümmet demek esasen artık biz böyle diyelim, tevhid, adalet ve muhabbet vasıflarını siyasi, toplumsal ve ferdi planda tüm anlamıyla tahakkuk ettirip, diğer toplumları bu tahakkuk ertesinde oluşan erdemlere bakarak, iyi insan, iyi toplum, iyi siyaset nerededir sorusunu sordukları vakit kendisine baktıkları, yerde gördükleri zümredir ümmet. Ben ona kısaca Amenti'nin bedenini ödemek diyorum. Bir, Eyvallah. Evet, bir insan bu üç temel ilkeyi lafsi düzeyde değil sadece kalbi ve akli düzeyde benimsediğinde bunun bedelini ödemeye hazır demektir. Bedelini ödemeye hazır olduğu Amenti'sünün de e, bedeli çok çeşitli şekilde tezahür eder. Ferdi olarak tezahür eder. İçtimai toplumsal olarak tezahür eder. Siyasi olarak, ticari olarak artık uğraştığı konu ya da hangi alansa bunun bedenini orada tezahür ettirir. Bu da en ciddi anlamıyla, çünkü biz bireysel olarak yaşamıyorsak, bir toplum içerisindeysek bunu ifade eder. Bunu istifadeye sunar ve o da teklife dönüştürmek demektir zaten. E bunu gerçekleştirdiği zaman bu değerler artık kurucu olmaya başlarlar. Burada son derece ciddi bir noktaya dikkat çekmek lazım. Mesele eylem üzerinden okunmalıdır. Sadece temsil e, üzerinden. Temsil üzerinden. Evet, eylem ve temsil tabii. Bir inancın en iyi anlatımı ya da bir fikrin en iyi anlatımı onun temsilinden hareketle yapılır. Şimdi geçen bir konuşmada da ifade etmiştim. Şemsettin Semerkandi'yi Tanrı'nın isimleri üzerinde konuşurken diyor ki, sadece isimler üzerinde tefekkür ederek muhtevasını yakalayamayız. Biz her Cenab-ı Hak'ın Kadir ismini anlamak istiyorsak kudretine, Bakmamız lazım o da evrendir. Alim sıfatına bakmak istiyorsak ilmine bakmamız lazım o da e, evrendir. Yani bir sanatkarın sanatına bakılarak sanatkarlığı anlaşılır. Yoksa onun yaptığı diskur söylemden dolayı değil. Dolayısıyla herhangi bir e, değer sistemini üstlenmiş insan ya da toplumun o değer sistem ile olan ilişkisi sadece mensubiyet. ...üzerinden değil tek başına... ...mesuliyetini yerine getirip getirme... ...yerine getirip getirmemesiyle de... ...tespit edilebilir. Doğrusu olan da budur. Yani bu nasıl eğiliyor... ...bu değerler üzerinden? Bu değerleri nasıl... ...eline indiriyor? Hani İbn-i ifadesiyle... E, ...akıl ve er... ...fikir ve eylem... ...birlikte ise... ...ancak insan kendini gerçekleştirir. Sadece düşünerek... ...ya da sadece eğleyerek ...insan kendini gerçekleştirir. O nakıs... ...eksik bir gerçekleştirmedir. Dolayısıyla... Ee, İslam dünyasındaki ya da e, İslam tarihindeki bir toplumun İslamla olan ilişkisi, İslam'ın ona teklif ettiklerini üstlenip onun bedelini ödemesi ve o teklifi temsile dönüştürmesiyle gerçekleşiyor. Bunu çok, bunu sadece biz, biz söylemiyoruz, bütün klasik kaynaklarda bunu söylüyor. Yani sadece Kutsi'nin değil, diyelim ki Vani Mehmet Efendi 17. yüzyılın 1670'lerde yazdığı Arayısl Kuranda da benzer bir şeyi tartışır mesela. Bu tek bir örnek değildir. Tabii tabii İslam siyaset düşüncesi zaten genel olarak bunun üzerine durur. Evet. Yani fıkıh literatürüyle felsefe literatürüyle kelamdaki bahislerle zaten bunun üzerine durur. Belki burada şöyle bir ayrıntıyla meseleye girmek daha iyi olabilir hocam. Kitabı tam bir aktaralım ya kitap zihinde canlansın. Ee, kitap bu kitabı mı kast ediyorsun? Evet, evet bu kitabı kast ediyorsun. Evet. Oradan, oradan evet, şey girelim. Daha geleceğiz diye evet. kitabı. hani. Evet, ben evet, de hiç kitaba girmedim şey. hocam. Daha, evet, daha evet, kitaba evet. girmedik. Bak, evet. biliyorum, ön, biliyorum. önümde duruyor görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hocam, hocam oraya başlarsa sıfırlar bitmez. O yüzden önce de <gülüyor> <gülüyor> söyleyelim. Evet. Şimdi kitabın içeriği şöyle. Önce Emevilerden başlayıp kendi zamanına kadar Mısır'da Mısır'a bir şekilde hakim olmuş devletlerden bahsediyor. Hı -hı. Bütün devletler anlatmıyor biliyorsunuz. Emeviler, Abbasiler, Fatimiler. Değil mi? Sırayla evet, böyle evet, gidiyor evet. Fatemiler, sonra e, Eyyubiler. Eyyubiler, ondan sonra Cengi e, hanedanından bahsediyor. Yok, e, Türk e, Memlükler, sonra Çerkez Memlükler. Evet. Türk evet. Memlükler. Çerkez. Bunu da Çerkez Memlükler zamanında yazıyor. Evet. Değil mi? Yani bu yazma yazdığı... Bu çok bu çok önemli bir şey. Yani evet. e, kitap e, bunu yazan bir Arap, Filistinli müftü, kadı ve kitapta hakikaten baktığınız zaman mesela e, Eyyubi devleti aynı şu tabiri kullanıyor. Devlet beni Eyyub el Ekraat. Ekraat. Kürt Eyyubi devleti devleti Türkiye Türk Memlük Devleti. devlet devleti, devleti, devleti Çerkes. Çerkes Memlük devleti. devleti ve sunduğu kişi de Emir Yeşkek bir Çerkes general ya da Tabii Burakrat. Evet. Tabii Yeşbek evet. Yeşbek. Ha Yeşbek Emir. Yeşkek değil, Yeşbek. Ge geçbek Yeşbek Deva devadar diye evet. geçiyor. Yani dolayısıyla burada mesele bugünkü anladığımız anlamda bir mesele değil. Evet. Şimdi bu meseleyi e, ben bu metinle ilk muhatap olduğum zaman çok eski bir... Son iki bölümde söyleyelim hocam. Son iki bölüm bir şey metin. yani Bu devletleri anlatımı bitirdikten sonra şeye geçiyor. Bizim bahsettiğimiz konuya, konuya geçiyor. geçiyor. Evet. Yani bir, e, Allah'ın Türklere e, hükümran kılmada onlara bahşettiği nimetler nelerdir? İki, ikinci bölümde de son, en son bölümde de şu soruyu soruyor. Herhangi bir millete ve genel olarak bütün milletleri kastetiyor burada. Herhangi bir millete... E, Diğer insanlara model millet olabilmesi için hangi vasıflar verilir onun üzerinde duruyor. Son bölümü o kitabı. Yani Türklerin Müslüman olmasıyla Müslümanlar ne kazanıyor? Evet. Özellikle Mısır tabii, tabii, onu coğrafyası söylüyor. onu söylüyor. Şimdi yalnız bu konuyla ilgili metinler, metin bu değil tek. Şimdi bir kere bunu bilelim. Daha i̇bn Mukaffa'dan itibaren minnet ki bunlara taife denir. Taifelerin erdemleri konusunda metinlerde bilgi yürürüz. Yani Taifetül Ekra, Taifetül Etrak, Taifetül Arap, Taifetül Furs. Artık o dönemde mevcut olan, e, belli bir dil konuşan tüm milletlere atıf yapılır. E, Türkler hakkında bildiğimiz ilk e, bilgi de zaten i̇bn Mukaffan'ın metnelerinde geçer. Akabinde Cahız'ın meşhur e, eseri var biliyorsunuz. menakib Türk diye. E, Risale ila Feth bin Hakan, Fi menakib Türk ve Ahmetül Cundur hilafet tamas yani. eseri bu. Ramazan Şeşen Hoca bunu çevirdi. Hilafet ordusunun menkibeleri ve Türklerin faziletleri diye. Sonra çok az bilinen İbni Hassun'un Sultan Turul'a sunduğu Kitap Taftilül Etrak Ala Sairil Ejnat ee, Ve Menakibü Hadretül Aliyeti Sultaniyeti bir eseri var. Sonra pek çok İbni Sina'da, Gazali'de, Tusi'de bu konuları bulabilirsiniz. İbni Rekvani'nin metinlerinde vardır bu. Bu biraz kültürlerin özelliklerini anlatır. Yani belirli bir coğrafyadaki bir milletin pratize ettiği kültürün özelliklerini anlatır. Ama bu metnin şöyle bir özelliği var. Bu metin, benim incelemem bunu gösterdi. Böyle e, mistik bir metin değil. Ya da daha önceden belirlenmiş bir fikri gerçekleştirmek üzere Mesela cahızın bir fikri var. Nedir? Türklerden, Arap, Abbasler bir ordu kuruyor. Bu ordunu meşrulaştırması lazım. 25 bin kişiliği bir kuvvet. Bunu finanse edeceksin. Halka bunu anlatmanız lazım kamuoyuna. Cahazın kitabı bir devlet programıdır. Bir hükümet programıdır yani. Bunu meşrulaştırmak için yazıyor. Ve orada Türkler bir millet olarak değil, halifenin ordusu olması bakımından dikkat alıyor. Yani bu eser Memlük hakimiyetini meşrulaştırmak için Şimdi yazılmıyor. Onun üzerine ben biraz konuşmak istiyorum. Ya da İbn Hasun'un metni de Tuğrul Bey'in ve kan işte savaşından sonra İslam <gülüyor> dünyası siya siyasi hakimiyetini geçiren bir devletin hükümet programıdır. Ama burada kitap bir kere tam bir Sosyolojik, fenolojik dediğimiz bir kitap. Yani olup biteni inceliyor. Çok entesem bir şey var. Türklerin evi, Türklerin giyinmesi, Türklerin temizliği, Türklerin savaş aletlerini kullanması, atları. Yani tamamen gözleme dayalı bir şey. Çok gerçekçi, mistik, böyle hurafi ya da mitolojik bir e, karakteri, bir, yok, karakteri yok kitabın. Bu çok entesem bir kitap. Evet. Peki niye yazılıyor bu tür kitaplar? Bu kitapları yaz işte, okurken çok dikkatli olmak lazım. Bağlamı çok iyi evet. ele almak lazım. Şimdi bu kitabın yazılma nedenlerini ben şöyle e, e, ifade ediyorum. Şimdi siz bir yerde yaşıyorsunuz. Yaşadığınız otoriteye bir mesaj vermek istiyorsunuz. Mesela diyelim ki Busbek İstanbul'a gelip Fransa'ya döndükten sonra Fransız meclisine bir konuşma yapıyor. Tamamen Osmanlı yönetim sistemini anlatıyor. Ama derdi Osmanlı yönetim sistemine, Fransız meclisine anlatmak değil. Böyle olun demek. Rakip üzerinden bir temsil yaratıyor. Hmm. Rakip üzerinden. Ya da Hegel, lise bitirmiş konuşmasını, Hegel'in meşhur filozofu, Hegel'in lise bitirmiş konuşması çok entesandır. Türklerin, yani Osmanlı Türklerinin tabii kastediyor, ilim ve medeniyetlerin olan ilişkisi üzerine, ilim ve bilgiyle hmm. olan, bilimlerle hmm. olan ilişkisi üzerine. Hmm. Ya bir lise öğrencisinin, ne iş olabilir ve ne bilebilir bu konuda? Derdi ne Alman prenslerine nasıl olmamaları gerektiğini anlatıyor. Tersinde nasıl olmaları gerektiğini anlatıyor. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla siz mevcut bir otoriteye bilgini anlatma, aktarma biçimiyle alakalıdır bu. Ya rakibi anlatırsınız... Önemli ya da önemsiz özelliklerini göstererek. Yani ya, bugün bizim Avrupalıları anlatıp durmamız gibi. gibi. Ya da tarihe yani. geri gidersiniz. İşte zamanında bir sultan vardı böyle böyle. Ya da utopya, hikaye üretirsiniz. Şimdi peki soru şu. Kutsi niye bu kitabı yazıyor? Ee, birkaç cevabım var. Bir, Osmanlıları düşünerek yazılıyor. Yani Osmanlılara bir hazırlık bu. Osmanlı fetihlerine bir hazırlık. Niye? Çünkü o dönemde Osmanlı sultanları... Vefatı 1483. Tabii, Arap dünyasında bazı şairleri, bazı yazarları bir şekilde istihdam ediyorlar. Osmanlı hanedanı ve siyasi hakimiyetini öven. E, şecereler üretiyorlar. Bu bir hazırlık olabilir. İyi de Osmanlılara hazırlık yapan adam niye onları övsün hocam? Memlukleri niye memlutları övsün? Türkleri övüyor. Evet. <gülüyor> övmlükleri değil ama evet. tamam bu birinci olabilir diyorum yani zihni Biraz. bir hazırlık bir politik hazırlık olabilir bu tamamen bir varsayım çünkü o dönemdeki bağlama geri giderek bunu söylüyorum hmm. ama yani şiirler var şeceriler uyduruluyor ikinci beyazıt döneminde tabii böyle bir şey var e bu zayıf bir yorum olabilir ama unutmayalım ki İbn Hacer Askalani kaçta öldü 1449 İbn Hacer Askalani ne diyor çünkü İbn Haldun'un etkisinin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Sayın hocalarım. Yani orada İbn Haldun'un bir etkisi var. İbn Haldun'un öğrencileri var, tarihçiler var orada. Kafiyeci orada. İbn Hacer el orada. Mısır'da evet. Suyuti orada, değil mi? Ve e, nedir onun adı? Meşhur tarihçi yine eee İbn Haldun takipçisi. Mi? Yok. Bütün Memlük tarihçileri o dönemde ne diyor İbn Haldun şey İbn Semih İbn Haldun yekul miraren. Yani İbn Haldun'u defaatle şöyle derken işittim. İbn Haldun ölü mü? 1406. Evet. Yani fetret döneminde bunu söylüyor. Osmanlı Timurlar karşısında yenilmiş. Bu sözü söylemesiniz. Neden de şu. Büyük bir korku var Mısır'da. Timur bizi de ele geçirecek. Korkuyorlar. Hmm. Bunun için üzerine İbn Haldun ne diyor ki? La yahsha ala Mısır. Mısır devleti hiç korkmasın. Sadece Osmanlılardan korksun. Bu Timur, Arapçası'nda okuyamıyor artık, bir simşek gibidir, gelip geçer, Osmanlı kalıcıdır. Ya Yenilmiş fethet dönemi ne kalıcısı, nasıl bir tarihsel öngörüsü var ki adamın, nasıl okuyor ki olayları? Böyle bir cümle var ve 1449'da yaşamış ve Kutsi'nin de hocası olan İbn-i Askelani söylüyor. Buraya dikkat, hocası çünkü. E, Makriziler var, şunlar var, bunlar var. Dolayısıyla böyle bir ortamda yazıldığı için Osmanlı ile alakalı olabilir diye düşünüyorum. Ama bu dediğim gibi varsayım. Bir de 1450'lerden sonra Memlük Devleti'nde bir bozulma başlıyor biliyorsunuz. Bir çürüme var. Yani bir medeni çürüme var. Bunu iyileştirmenin en iyi yolu, bu çürüyoruz, bozuluyoruz, şöyle yapın demek yerine tarihsel bir döneme atıf yaparak siz böyleydiniz. Çünkü neticede Şerkez, Memlüklerin yönettiği bir siyasi örgüte Türk bir örnek gösteriyorsunuz. Ee, olması gerekeni onlara daha önce olmuş bir olayı anlatarak da veriyor olabilir. Dolayısıyla bunu tarihsel bağlamında çok çeşitli açılardan okumun mümkün. Şu, şu da eklenebilir hocam orada. Benim dikkatimi çeken bazı cümleler oldu metni okurken. Mesela zaman zaman araya şöyle cümleler sıkıştırıyor yazar. Türkler kendilerini İslamlaştıran şeyi bu millete fazıl ve ikramı unutmasınlar. Türkler diyor Arap yani şeyler evet, evet. sahbenin sahabelerin sahbenin torunları tarafından İslamlaştırıldı. Yani Arap Yarımadası dışına çıkan Araplarca diyor İslamla müşerref oldular. Dolayısıyla diyor şimdi bu nimetin kadro kadu kıymetini bilsinler. bilsinler yani. Tabi bunlar da diyor şimdi tamam diyor yani bunlar şu anda onların yönetimi altında eskisi gibi güç ve kuvvetleri yok iki eskisi eski yani o gürbüz dönemlerinde Yahut İslam futuhatını yaptıkları dönemlerdeki erdemlere de sahip değiller bu Araplar için söylüyor bunu ee, ama diyor Türkler bu millete fazul ve ikram etmeyi de unutmasınlar yani inam etmeyi de unutmasınlar birkaç yerde bunu söylüyor evet fakat ben burada amaçını demek istedim hocam özür dilerim yani yöneten insanlarla yönetilenler arasında bir bağı tesis etmeyi bağı güçlendirmeyi de hedefliyor olabilir mi? olabilir ama benim e, şimdi metnin ve bu tür metinlerin yazılmasını amacı açısından da okuyabileceğimizi düşünüyorum. Niye amaçlıyor? İkinci bölümü e, okursanız yani Türklerin İslam dünyasına girmesiyle İslam dünyası ne kazandı? Burada üç temel kavram var. E, bir dış güvenlik, iki iç güvenlik. Üç, hukuk. Bir düzen. Çünkü üç temel kavrama çok sıkı Üçün, vurgu yani Yedi madde sayıyor, yedisinin de özeti tabii bu. Fitne, normalde. fesat ve salah kavramlarını evet. kullanıyor. Güvenlik ve adalet yani evet. aslında. Evet. İki, i̇ki kavram yani. Bunu kazandı. Ya, tabii diyor ki mesela... Buraya ya... hocam daha ayrıntılı geleceğiz. ikinci başlık. Tabii esas bu. Şeyden başlayalım mı? Kitabı o ki analiz etmeye başladık. Kitabın şöyle bir giriş kısmı var. Program başında Ömer Hoca da söyleyecekti. Yani Türkler yani İslam toplumuna dahil olmaya başladıklarında bakıldığında hani insan demek için şahit istenecek bir vahşi bir toplum. tabii klasik nasıl İslam bunları ehliyileştirerek efendime Yalnız, söyleyeyim bir şöyle, kemal ihsanı. Orada müsaddes bu hikayeyi ufak... nasıl anlatıyor? Evet, şimdi şöyle, e, hikayet hikayenin bir tasviri var orada. Hı hı. Hatta ben o hadisi yazdım. Bir hadis nakle diyor. Hadisin kaynağını vermemiş. Yani sorum eden. şu özür dilerim başlık olarak birinci bölüm. Yani e, İslamla Türkler hangi erdemleri elde ettiler? Evet. Şimdi diyor ki hadis âjbe rabbu kemin kavmin yuqadun ila cennete fi sallasil. Rabbin cennete prangalar içerisinde götürlen bir kavme şaşırır. Cennete gidiyorlar ama prangalar. prangalar içerisinde. Şimdi evet. yazlar bunu şu bağlamda zikrediyor. Türkler diyor e, Tatar. Onlar Moğollara Tatar diyorlar değil mi? Evet. Tatar diyor şeyine maruz kaldılar. Yani istilhasına, saldırılarına maruz kaldılar. Ve aslında diyor daha huzurlu bir ortama ulaşmak için vatanlarını terk ettiler. Yani bin bir sıkıntı içerisinde bu taraflara geldiler. Allah'ın diyor bu bir hikmeti olarak değerlendirilebilir. Yani prangalar içinde gitmek bu demek. Bin bir sıkıntı içinde geldikleri yeri cennet yaptılar. Yani buraya geldiler eee ele geçirdiler ve yeni de burada adaleti ve hukuku yani gerçekten insan üzerine dediği gibi bir şey üzerine duruyor. Hiç, yani insanlar arasındaki yani yol güvenliğini temin ettiler, vatandaşın ticari güvenliğini temin ettiler, hukuku oluşturdular ve can emniyetini falan bir sağladılar. Bunu, bir, bir de bunu icra etme gücünü gösterdiler. Şimdi evet. bunu diyorum. Şuna geleceğiz. Mesela başta şu tür erdemler zikrediyor. Liyakata, liyakat esaslı davranma cömertlik. Tabii tabii ulema, o birinci yadırma. kısımda ama birinci kısımda ana, bir, şu evet. e, Ömer Hoca'nın işaret ettiği zincir meselesini biraz konuşmak evet, lazım. Evet. Bu zincir sadece Türklerin e, kuzeyden e, işte çeşitli nedenlerle aşağı inmesi değil. Şimdi o dönemde ki e, bir astronomi kitabını aldığınızda yani biz meselenin resim tarafına da iyi bakmamız lazım. Sadece değerler üzerinden gitmeyelim. Şimdi bir coğrafya kitabı bir astronomi kitabı aldığınızda Asumik kitapların son bölümü Suretul Art adını alır. Ne demek bu? Coğrafya demek. Yerin şekilleri, formu. Evet. Bu ne, ne anlatılır? E, yeryüzü, bugünkü bildiğimiz coğrafyaya çok yakın. Yeryüzünün bölümlenmesi, meridyenler, paraleller, ekvator, iklimler, dağlar filan bunlardan bahsedilir. Ve yeryüzü bir taksimata, rubu meskün denilen bir alanı belirlemek için. Şimdi burada temel vurgu şudur. Bu klasik Aristoteles teorisi Aristoteles'ten gelir. Daha sonra tıp teorisiyle entegre olur. Yani kozmoloji, astronomi, tıp teorisi birleşir ve yeryüzünde eee işte canlıların ortaya çıkması ve en son insan ortaya çıkmasıyla biter. Bu bir süreçtir. Şimdi burada insanlar iki yerde ya da ya da şu iki yerde mi ama temel orta dünyada değillerse Beşerdirler ama insanlaşmamışlardır henüz. Burası çok önemli bir noktadır. İklim teorisi. İklim teorisi, evet. coğrafya teorisi. Dolayısıyla Türkler nerede? Kuzeyde. Boşluşu. Ne diyor şey? Evet. E, kutsi. ve Ne anlama kabiliyetleri var, ne akletme kabiliyetleri var. Başta geldiklerinde var. böyle. Burada dedi, kastettiği evet. beşeri faaliyetlerini idame ettirecek anlama ve akletme değil. Teorik evet. düşünme, hukuk üretme, edebiyat, sanat, imar, mimari filan. Yani düne ilişkin... Hiçbir hasrete sahip değiller. Dediğim gibi bu Türk olmaları bakımından değil, bulundukları coğrafya bakımından. Bakın evet. Cahiz Habeştir. Habeşidir adam. Ama Habeşleri de aynı şekilde anlatır. Ama kendisi Bağdat'ta temeddün ettiği için dönemin en büyük edebidir. Mesele dolayısıyla o özel bir şey değil, ontik bir şey değil felsefi tabirle. Kazanılmış bir şey. Şimdi dolayısıyla o senasil budur ya. Yani Türkler aşağı indikçe Orta Dünya'ya, medeni dünyaya iniyorlar bütün zaten amaç da nedir dikkat edin bütün kuzey kavimleri sadece Türkler değil ki Alanlar Vikingler değil mi Macarlar hep aşağı iniyorlar Vizikotlar hep aşağı orta dünyaya şehre iniyorlar yani Ve o şehirde temeddün ediyorlar yüksek kültürle tanışıyorlar bazen eriyorlar bazense kendi o kültürün içerisinde medenileşip kültürü yönlendiriyorlar Burada şöyle bir eksiklik var mı hocam yazarın tahlilinde Daha önce İbrahim hoca da söyledi ama İbrahim hoca başka şekilde yorumladı onu Şimdi aslında e, zihninde e, daha ziyade Memlükler'den başlayan bir süreç var yazarın zihninde. Öyle anlaşılıyor ki Eyyubileri de bunlara dahil ediyor. Yani Memlükler ve Eyyubiler de öncesi Suriye'den başlamış Türklerle ilgili tasavvuru. Çünkü evet. Mısır tarihini yazıyor evet, Mısır tarihini yazıyor. Evet. Şimdi aslında yazarın zikrettiği e, tarihten önce Türkler çok eskiden İslamlaştılar ve orada büyük bir şey kurdular. Yani Türklerin Mavera ön Nehirde. Horasan bölgesinde. Tabii, tabii. Türkler zaten alim yetiştirdiler, devlet büyük devletler kurdular. yani. Bu Mısır, Mısır'da da var. daha önce Tolunoğulları ve evet. Akitler var. Onlardan evet. bahsetmiyor. Onlardan Şimdi, bahsetmiyor, evet. Bir Dolayısıyla onlardan... bir tarih kitabı değil bu ama. Değil değil. Şunu demek istiyorum yani. E, yazarın zihninde bu e, fıs-selasil kavramını söylerken yani böyle prangalar içinde geldi. Yani perişan durumdaydılar, bilimlerden ve sanatlardan yoksundular ama bir takım erdemleri onları süreç içerisinde çok ileri bir noktaya taşıdı. Hı hı. Yani o erdemlerden konuşacağız birazdan. Derken zihninde aslında bir asker olarak gelen Türkler var. Hı hı. Yani zihninde... Abba, Emeviler, Abbasiler döneminde evet. askerlik yapan evet. o Aslında aralar. zengi hanedanı ile başlıyor zihni muhtemelen Türklerle ilgili. Şimdi zengi hanedanı ile birlikte Eyyubiler Mısır'a giriyorlar. Yani Eyyubi devleti kuruluyor zengilerden sonra. Değil mi? Öyle oluyor yani. Selahattin Öyübü'nün amcası kurutanı, oraya gidiyor. burada kitabı yazarken Dört temel kavram kullanıyor Bu kitabı niye yazıyorum bir ibret alın İki size bir Hatırlatma olsun Tezkir ediyor kendimizi Üç bir mevize evet. bir Öğüt olsun Üç dört burası önemli bir davet olsun yani Böyle davran böyle, yani, yani. böyle bir amacı var ve dediğim gibi bunu yaparken de kesinlikle sırlı bir şey kullanmıyor. Sık sık şu tabiri kullanıyor. Tefekker tufi diyor. Derin teorik olarak bu konu üzerine düşündüm. Acaba bu niye böyledir? Ve şeyi sıralarken Türk'ten ni, niyeden eksikti ne kazandılar? Ben bunları çıkarttım. Bak diyor ki bir İslam'dan tevhidten uzaktılar. Tevhid inancını kazandılar. Bedavet içerisinde yaşıyorlardı. Şehirleştiler. Evet. Kabaydılar. Adap ve edep kazandılar. Yani nasıl yaşanır, otulur kalkılır. Fakirdiler. Yani bedavet hayatında, bozkır Mal elde zenginlik elde ettiler. Köleydiler. Sultan oldular. Cahildiler. ilim erbabı oldular. Hatta diyor ki, behaim seviyesine yakın bir yaşayışları vardı. Yani vahşi hayvan gibiydiler. Halbuki şimdi nazari ve ameli kemale erdiler. Müthiş bir şey Bilimleri ve sanatları geliştirdiler. Ama yerine, bunu evet. anlatırken sık sık da Araplarla mukayese ediyor. Burası önemli. Evet, yani, Bence asıl maksatlarından biri bu ibret, mevize falan derken hep Araplara konuşuyor. Tabii tabii diyor yani ki biz, biz bunu kaybettik diyor. Sizin, e, mesela bu coğrafya e, analiziniz vardı ya. Evet. Bu aynı zamanda şunu verir. Biz de aynı coğrafyadayız. Hı hı. Yani bunlar dışarıdan geldiler. Biz zaten bu dini yayan ilk muhatapları bizlerdik. Buna rağmen, bize rağmen yani aynı coğrafyada olmamıza rağmen dışarıdan gelmelerine rağmen bize hakim oldular. Hah işte o, Cev cevabını aradığı soru işte bu o, nasıl oldu? Bu çok evet. güzel bir nokta İbrahim hocam. Çünkü madde tek başına demek ki yetmiyor. Evet. O manayı ona katıp temsile teklife dönüşten Türkler oldu diyor. Evet. Biz o ehliyetten uzaklaştık. Sık sık onu söylüyoruz. Ben zaten. bura üzerine biraz konuşalım. Evet diyor. evet. evet. Bu yani esas kilit nokta orası kilit zaten. Kilit nokta burası evet. Mesela diyor ki daha önce Araplar diyor bu medeniyeti kurdu. Bu erdemlere sahiptiler. Mesela diyor ki hak üzere kalmadı Araplar diyor. Evet. Bunu sık sık söylüyor. Tabii onu, onu tekrar Dünyaya tapmaya başladılar diyor. Adil olmadılar, adaletten saptılar diyor. Onu imar işini ihmal ettiler. Hayır ve hasanat yapmamaya başladılar. Onu da söylüyor. Onu ama Türkler diyor bunu üstlendiler. Yani daha önce Arapların e, yaptığı işi ya mesele aslında burada çok Halduncu basit bir teoriye uygun bir muyum? şey var. Evet, var yani. Ama ne dedim biraz önce? Hacer, Hacer Haldun'un talebesi evet, yani zaten. Yani mesela diyor ki, Ne açıdan İbni şöyle, e, Aslında İbni Haldun'un teorisi şu ya, bedavetten çıkan bir toplum, e, bedavetteki niteliklerini e, aynı zamanda hükümranlık için vesile haline getirir, sonra medenileşir. Hı hı. Ve medenileştiği takdirde eğer ee, i̇bn Haldun hilal hayır tabirini kullanıyor. Eğer diyor, yani bunu biz adalet ve güvenlik olarak açabiliriz, şayet adil kanunları koyamazlarsa devam edemezler. Adil kanunlarla bir yönetim e, yaparlarsa süreklilik kazanırlar. Zaman içerisinde e, bilimleri geliştirirler, sanatları geliştirirler. Fakat diyor zayıflamaya yüz tutarlar. Yani e, Emevilerden, Abbasya'ya giden sürece dair zihni, mesela en önemli sözlerinden bir tanesi şey, Silah, Silah kullanma vasfını yitirdiler diyor. Araplar. Evet. Tabii çünkü konfor, evet. bakın bu bugün de çok tartışılan bir konu bilmiyorum ne kadar takip ediliyor. Mesela Anglo-Saksiyon dünyada özellikle e, medeni aşırı medenileşmenin, teknolojinin getirdiği konfor ve çürüme tartışması var. Hı hı. Şimdi mesela sınır kavramı tartışmaya başlandı. Çağdaş felsefede konuyu biraz değiştirdik ama sınır nedir? Nerede duracağız? Eylemlerimizde, düşünmemizde, davranışlarımızda? teknoloji üretimimizde nerede duracağız? şimdi mesela son tartışmalardan biri zihnin zihnin mahremiyeti çünkü artık zihni okuyacak teknolojiler var biz Türkiye'de belki bu kullanılmıyor ama yurt dışında kullanmaya başlandı Amerika'da zihni okuyor zihnin mahremiyetini nasıl sağlayacağız adapt nasıl kullanacağız bunun bir etiğinin yani. geliştirilmesi lazım tabi mesele bu ee, burada da yani bir kültür bir İbn Haldun teorisinde temeddün gerçeklikten sonra bir çürümede başlıyor. Bu zaten i̇bn bütün arayışı temeddün tefessiye dönüşmeden nasıl sürdürülebilir? Yani çürümeye dönüşmeden nasıl sürdürülebilir? Bunu arıyor zaten. Bütün meselesi bu. Şimdi ben konuya tekrar geri dönmek istiyorum. izninizle. Şimdi hmm. dikkat edersek burada tamamen eylemler üzerine gidiyor makdisi. Ve ilginç bir şey var, iki kelimesi daha var. İptidaya değil, intihaya bak diyor. Yani başlangıçta biz böyleydik. en güzel, şimdi neredesin? Sonuç Araplara, ne? söylüyor. Araplara evet. söylüyor bunu. Bunu ikide bir teemmel, yani derin düşün bu konuda diyor. Dolayısıyla bir milletin nasıl başladığı, nasıl yol aldığı değil tek başına, bunu hatta birey üzerinden de e, anlatıyor. Nereye vardın ve nereye varacaksın? Çünkü sonu gözetmeden gününü anlamlandıramazsın. Bu hem metafizik anlamda ölümü dikkate almadan yaşamını anlamlandıramazsın, hem de şu anda bir devlet olarak, bir toplum olarak nereye gidiyorsun bunu öngörmeden şu andaki halihazırdaki durumunu idrak edemezsin. Bu, bu çok önemli bir nokta. Aslında bu metni bize hitaben de yazmış bir metin olarak anlamalı. Tabii tabii oraya da geleceğiz. Evet. Tabii oraya da geleceğiz. Şimdi bir de Türklerin kazandığı çok önemli bir şeyi söylüyor. Diyor ki Türkler her şeyden önce yazıyı, sanatı ve bilgiyi kazandılar diyor. Bu çok önemli bir nokta. Yazı yok ki. Yani e, onun orun yazıtlarını bir sırtımızda taşımadık. Onlar yazıt, yazı değil onlar. Yazıt onlar. Kağıt Yok. Dolayısıyla yazıyı kazandılar, sanatı Burada kazandılar, Arapların bilgiyi kazandılar. Arap'ların da bunu kaybettiğini sembolik olarak şöyle mesela ben hatırlıyorum bir örnek söylüyor. Türkler diyor hiçbir millette olmadığı kadar bilgiye ve ilme ve ulemaya değer verirler. Evet. Bir alim bir Memluk emirinin sultanın huzuruna gittiğinde efendim, tahtından iner. ...onun karşısına oturarak ona mukabele eder. Onun üzerine çok duruyor ya. Bir, evet, çok böyle bir iki örnek evet. değil o. Epeyce duruyor. Bayağı, e, duruyor. Sohbet <gülüyor> adabı, evet. karşılıklı ilim e, meclisleri, e, ilim meclisleri e, yaşlar arasındaki akranlar ve üst e, seviyedekiler arasındaki ilişki adabının... E, ...mükemmelliği üzerine çok duruyor. Özür dilerim. <gülüyor> evet, <estağfurullah. gülüyor> Mesela diyor ki hocam bizde diyor, bir alim gelse, bir meclise hemen şöyle deriz. Ya bu ne kadar alim, yani bu ne kadar şey biliyor... Söylediği ne kadar doğru. Ama Türkler için onun ilme sahip olması kendinde kıymet atfedilecek bir şeye dönüşür. Ve meclislerinde baş köşeyi verirler bilene diyor. Evet. Tabii bu, burada hep şeyi... Bunu dediğiniz evet. şeyden söyledim. Yani bilgiyi, yazıyı kazandılar ama biz bunu kaybettik vurgusu var orada. Bu değeri. Hakkını vermiyoruz. Hakkını vermiyoruz. Zaten evet. e, burada yaklaşık 20 maddede e, 20 madde var, bir evet. şey yazıyor. Ne değiller? Yani Türkler ne tür şey değiller ve ne tür şeyler. Yani hmm. ne tür erdemleri var, ne tür erdemsizliklerden de uzaklar. Hmm. Bunları da maddelemiş. Mesela diyor ki, evet hocam. bu çok önemli bir şey. Hilevaz değiller. Sözünleri insanlar diyor. Ve hemen mukayese ediyor. Ama bize gelince diyor mesela. Vefalılar, kadim dostlukları hiç unutmuyorlar. Hasret değiller zor diyor. Zor zamanda kesinlikle dostlarına sahip çıkıyorlar. Bunlar madde madde yazıyor. Ve minha ve minha diye... Özür dilemeyi biliyorlar diyor. Bu çok önemli bir haslettir diyor. Bir hata yaptıklarında bir yanlış yaptıklarında özür diliyorlar. Hmm, şey diyor, şimdi bu özür dilemeden şimdi hatırladım. Türklerin diyor çok sinirli olduğunu düşünür herkes diyor. Yani birisi bir hata yaptığında diyor, hemen Türkler diyor kanları diyor şeydir, hızlı akar diyor. Hemen o hususta diyor sinirlenirler. Fakat diyor bu erdemleri de şudur, onlara hadisenin iç yüzünü anlattığınızda ...sakinleşir ve size hak verirler. Evet. Aynen. Mesela yardım ve iyilik yaparlar. Düşenin elinden tutarlar. Küçüklere, sevgi, büyüklere sayı gösterirler. Adab-ı muaşeret kurallarına uyarlar. Hak, hukuk gözetirler. Bunu bakın bir Arap kadın yazıyor. Dikkat edin. ast üst ilişkisine dikkat ederler. Onu çok Özellikle uzun anlatıyor. Onu uzun yani. anlatıyor. Evet. Ast ilişkisi. Çünkü diyor alt-üst ilişkisi olmazsa düzen olmaz diyor. Evet. Yani sadece ni için yaptığımızı belirleyemeyiz. Hocam biraz önce Artı söylediğin hepsi. şey var ya marjin meselesi sınırlar meselesi aynı nutabiri kullanıyor. Bir kimse nerede duracağını bilir diyor, sınırını bilir. E, bilmezse yani, diyor evet. devlet işleri karışır Karışır. Diyor. Her yani, şey işlerde nerede duracağını evet. bilir. Yani, özellikle memlük askeri yapısını bir anlatıyor bir 4-5 sayfa. Tabii ona yani, geleceğim. Bir anlatırsanız evet. ben tavla atmada değil. Evet. Yani 3 yıl bekler. Sonra çıkar, 4 yıl bekler, sonra 5 yıl bekler, oradan oraya gidemez. Yani o meritokrasiye dayalı nizam, tecrübe. evet, çok önemli. Zaten iki kelimeyi çok sık kullanıyor. Marifet ve tecrübe. Tek başına marifet yetmez. O marifetin bir tür pratiği olan tecrübeyi de elde etmek lazım. Hatta sık sık bunu vurguluyor. Marifete ve tecrübeye dayanarak diyor. Çünkü bazı insanlar bilirler. Yani hiç devrim yapmamış devrimciler gibidirler. Konuşurlar. Hani hadi buyur dediğinde... İşte görüyoruz neler çıktığını ortaya. İslam mimarisi üzerine konuşursun. Hadi buyur dediklerinde yaptığın mimar eserleri görürüz. Yani bu sadece üzerine teorik olarak konuşmakla olmuyor bu iş. E, alt üst ilişkisi aynı zamanda bir sınır ilişkisidir. Herkes yerini bilecek toplumda. Bu kapalı bir kas sistemi değil. Diyor ki tecrübe elde ettiğin zaman bir üst sınıfa geçebilirsin ya da bir üst sınıra geçebilirsin. Yerini değiştirebilirsin ama yer bilgiyle ve tecrübeyle kaimdir. Eğer bir insan, tecrübesine ve bilgisine sahip olmadığı yerde ise orada bozulma başlar. Bak, yani bu çok dolayısıyla Bugün buradan örnek almamız lazım. Yani aşağısını ya. bir yere getiriyorsun. O işin ne marifetine ne tecrübesine sahip orayı çürütür o. Bozar. Bunu söylüyor. Memlük Devleti'nin bozulması ya da bir herhangi bir siyasi örgütün toplumsal gün çökmesinin nedeni marifet ve tecrübe birlikteliğinin eksik olmasıdır. Adam biliyor. Doktorası var bu konuda. Eee hiç denemiş mi daha önce denememiş Allah kerim bir yola çıksın bakalım der batırırsın onu yani ona çok dikkat ediyor ve çok uzun örnek veriyor devletin e, tecrübesiz ve marifesiz insanlar yüzünden çöktüğünü söylüyor bu çok önemli bir nokta alimlere ve salihlere ihtiram ederler diyor mesela evet. yani ilim adanın adamına bilgine ve dürüst insanlara şey gösterir haset etmezler. Şimdi buranın üzerine özellikle durmamız lazım. O da çok duruyor. Çok Tabii. Duruyor, Haset evet. meselesi. Zaten ben hep yazdım. Bunun üzerine çok duruyor. Sen de dur diye. Evet. <gülüyor> Şimdi iki kelimeye çok önemli şey atılıyor. Ehliyet ve liyakat. Evet. Bunun üzerinden bugün ders alacağız. Yani bu tarihte yazılmış metin değil ki. Liyakat ve ehliyete ne kadar değer veriyoruz? Hatta orada diyor ki bizde bir söz vardır. Ehil ol Allah verir. Eğildiysen vermez. Şimdi ben bunu şeye benzetiyorum. Bugün bu sözü nasıl söyleriz hocam bugün söylesek? Ehil ol Allah verir, ehil olmazsan vermez cümlesi. Dayım verir, amcam verir. Ve dönüşmüş durumda. Bir, bir, bir mensup olduğum bir yer verir diye bakarız. Uğraşma ehil olmak için çabalayana aptal, sersem, efendim, şeyim, saf dil gözüyle bakıyoruz. Şimdi ama artık. bunlar şöyle diyor. Müvahit olmayan adil olamaz. Böyle bakıyorlar. Çünkü müvahit nedir? Allah'tan başka kimseye tapmamak. Peki adalet nedir? kulakulluk yapmamak. Adalet böyle sağlanır. Sen kulakulsan kulsan, kula kul derken bunu insan olarak anlıyorsun. Herhangi bir makama, paraya, güce, politik organizasyona, lidere neyse. Eğer kulsan sen adil olamazsın zaten. Çünkü o kul olduğun şeye uygun davranmak zorunda kalırsın. Kastettikleri bu adalet evet. öyle iki kişinin yaptığı kavgayı ayırmak demek değil. Ya da birbirine tokat attı mahkemeye ver. Adalet... Klasik İslam siyaset anlayışında artı değeri elinde tutan toplumsal güçlere karşı halkı korumak işidir. Bu ister politik artı güç, ister ekonomik artı güç, ister ilim artı gücü. Kimse toplumun artı değerlerini kim elinde tutuyorsa ki bu bir yetenek işidir. Toplumun onlara karşı korumak, zulmeder çünkü. Onun sınırını aşar, sırrında tutmak işidir. Ki bu da zaten biraz sonra üzerine duracağız. Hukukla sağlar. Hukuk yoksa devlet, toplum olmaz. Onu söyleyecek zaten. Şimdi cömertlik, merhamet, şurası çok ilginç hocam. Hale şımarmıyor, yani içinde buldukları hal onları şımartmıyor, hep sondan korkuyorlar diyor. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Onu da Şimdi, Birisi genki... onlara bir şey söyler zaman, övdüğü zaman diyor inşallah akıbetimiz hayır olur diye cevap verirler. Aynen böyle söylüyor. Evet. Birisi onları övdüğü zaman inşallah sonumuz iyi olur diye. Mesela bir emirden bahsediyor. İşte böyle sevinçli bir haber geldiğinde, bir zafer haberi aldığında, bir ganimet elde ettiğinde falan çok fazla sevinmesi onu korkuturdu. Ta işte bozkırdan beraberinde bazı eşyalar saklardı. Dönüp o eşyaları eline alıp bakarak derdi ki, sen bu eşyalarla yaşayan biriydin. Bu ganimetlerle kendine evet, evet. bir şey oldum zannetmiyorum. Evet. Evet. Şimdi bu sondan korku, sondan korkmak. Akıbet korkusu. Bu akıbet korkusu var mı bugün? Ne diyor İbn Fahrettin Razi? Son korkusu, akıbet korkusu hayatı anlamlı kılar. Düzenler ya. Ee, bu dediğim gibi bu son ahiret anlamında metafizik, teolojik bir korku da olabilir. <gülüyor> Herhangi bir hukuki anlamında da olabilir. Yani bulunduğun durumu kaybetme korkusu yani da olabilir. İki da, anlamda da kullanıyor hocam. Tabii, tabii iki anlamda yani bir kullanıyor. Bir sorun yani bir, bir haksızlık yapacakların da e, karşılığında gelecek cezanın ne olacağını bilirler diyor onlar. Tabii, tabii. Hem o anlamda kullanıyor Zaten hem de evet, bir tür geliyor. Evet bir tür dindarlık anlamında yani kişinin içinde bulunduğu hale sı varmayıp gerçekten imanla son halinin iyi hal olmasını yani. E, talep etmesini evet, açıklıyor. Şimdi ben bu, hocam söylediğim bu kitap sadece memlük yöneticileriyle ilgili yazılmış değil. Yok canım. O dönemde, o zümreye mensup sıradan halk içinde, efendim yöneticiler içinde, asker içinde geçerli durumlardan bahsediyor. Bugün içinde geçerli. Şimdi dolayısıyla hani biz bugün konuşurken biz e, hep şuna meyilliizdir. Sanki bu cümleler birileriyle ilgili ama bizimle ilgili değilmiş gibi değerlendirmeye. Bu umumi olarak Türklerle ilgili yazılmış bir metin. Yöneticisi, askerini, Müslüm... halkını, ferdini, avamını ayırt sizin. Hatta Türk dediğinden evet. bir Müslümanın eğer Tabii, zaten inanıyorsa... o erdemleri, evet, o... Müslümanın sahip olması gereken bu erdemlere onlar sahip olduğu için bizim yerimize geldiler diyor adam. Evet, yani. yalnız böyle bir şey dikkatimi çekti kitabı okurken. Ee, kitabın böyle üzerinde durduğu ve bir tür sahip olduğu zaman kişinin diğer insanlara önderlik edebileceğini evet. düşündüğü ve anlattığı şeylerin tamamı aslında ahlaki vasıflar bağlamında değerlendirilir şeyler gibi gözüküyor ilk bakışta. Evet. Yani erdemin medeni hayatı üreteceğini varsayıyor yazar. Yani bireysel ve toplumsal erdemler yani şahsi kabiliyetler haline gelmiş erdemler ile Bir şeyden hani askeri erdemlerden falan da Evet ya evet oraya geleceğim. Gelecek. Oraya geleceğim. Yani e, ilk bakışta böyle gözüküyor. Yani, Başta Erdem, tabii öyle gözüküyor. Erdem sanki bedeni hayatı üretiyormuş gibi duruyor. Tabii yazar ahlak tartışması, ahlak siyaset ilişkisi tartışması yapmadığı için şeyi, şunu tartışmıyor. Yani bu bireysel Erdem nasıl oluyor da mesela büyük medreseleri üretiyor? Bu bireysel Erdem nasıl oluyor da ilim, hayatını, e, inşa ilim hayatını ve sanatları inşa ediyor? Güçlü devlet ortaya çıkıyor. Evet yani buna dair bir tartışması Daiflik yok. Naiflik da doğurabilir. Evet. Zayıflık da doğurabilir. Tabii tabii öyle şeyler de olabilir. Fakat şunu varsayıyor bir defa yazar İbn-i mesela bunları tartışıyor. Yani bu erdemlerin toplumsal erdemlerin bilhassa ve sultanda toplanan bireysel erdemlerin çünkü sultanın bireysel erdem aynı zamanda toplumsal erdeme evrilebiliyor. Yani bu erdemlerin nasıl olup da toplumda bilimleri ve sanatları ürettiğini tartışıyor. Şimdi bu öyle bir kitap değil tabii yani bu onun gerekçelerini tartışmıyor ama tartışıldığını varsaydığı için varsa, bildiği varsa, için, diyor, bildiği için hatta Hı. biliyor zaten onlara girmiyor mesela Emel hocamın da işaret ettiği gibi daim ölüme hazırdırlar Hı. korkmazlar ve geri geldiğinde ihtiyaç hansı olduğunda savaşırlar bu savaş meselesi son derece önemli diyor ki ölmeyi zillete tercih ederler Bak, o, o dönemde ya savaşta diyelim ki savaşta zillet yaşamazlar o hakkını verirler savaşta. Hocam burayı okuyunca ben Anıslıvede Memlükler maddesine baktım İslam Anıslıvesinde ee, Osmanlılar e, Ridaniye Savaşı mıydı? Ridaniye Savaşında yendiklerinde 2000 e, evet 2000 tane Memlük e, emir ve asker işlerinde değişik rütbelerde insanlar var. Te, adamlar yenilmişler, Esir, teslim olmaya razı olmuyorlar, katlediliyorlar. <gülüyor> tabii, tabii. İdam edilmişler bundan dolayı. Teslim olmaya razı olmuyorlar, yenilmişler ama yani. Savaşta şakilikle, diyelim ki yolda bir yere gidiyorlar, bir eşkıya grubu bunları kesti. Teslim almazlardı ölürler. Bir de haksızlıkta hiç şey yapmazlar. Haksızlığa hiç dayanamazlar diyor. Birileri haksızlık yaptığı zaman hemen tavırlarını alırlar. Kesinlikle onu kabul etmezler. Yani Başkasına kanıksamazlar. Kanıksamazlar onu tabii. olsa Bir de diyor bir hata olarak. O yüzden olarak bunu... hocam diyor ki Mısır sokaklarında bir Türk geçerken iki Mısırlı'dan biri diğerine haksızlık yapıyorsa Türk'ün geçtiğini gördüğünde bana karışmaz deyip devam etmez. Hemen yaptığı fiili terk o, oraya eder. Oraya geleceğim. O, o ayrı bir yerde de onu hakikaten anlatıyor. Biraz mesela eleştirdiği konularda var. Mesela makam, makam ve mansıp konusunda Türkler birbirleriyle iyi kavga eder diyor. Hatta birbirlerini öldürürler de diyor. Onu da eksik bir mübalağa olarak da anlatıyor yani o tarafı da var. Or <gülüyor> Tabii orada söylüyor. Cevrut Türk, la Adrili Arap sözünü. hatırladınız hmm. mı? Evet, evet. Yani Mısır'da atasözü olmuş o zaman. Ee, Arap'ın adaletinse, ise adaletinden ise Türk'ün zulmü yedir. Ama bak, burası yani böyle bir böyle bir şey olmuş, böyle bir söz yani atasözü olmuş. Nasıl yani. bu sözü söyleyebilirim? Bu şimdi çok önemli hocam. bir nokta evet. Ömer Hoca konuyu evlil döndürdü. Artık bu arada çok, çok inkar edebiliriz. Bu Yarım çok saat önemli bir nokta. Evet. Yarım saat mi ne zaman? Evet, evet hocam. Ya. Hızlı <gülüyor> geçiyor. Allah, Allah. Şimdi bak burası çok önemli bir konu. Yıllar önce bir toplantıda Bernard Lewis, bu meşhur orientalist, kendisi de biliyorsunuz Balat Yahudilerindendir. Yahudilerin Osmanlı toplum, toplumundaki yerini biraz da övererek Batı ile o dönemdeki Batı ile anlatırken. Anlattı daha doğrusu bir e, zannediyorum İsrail'den bir e, tarihçi kalkıp biraz da müstehzi bir şekilde dedi ki ya böyle diyorsun ama neticede Yahudiler Osmanlı toplumunda en alt sınıfı teşkil ediyorlardı. Türkler, Müslümanlar, e, Rumlar, Evet Ermeniler sonra Yahudiler. Yahudiler. Çıfıtlar diyorlardı. <gülüyor> bu doğru hatta biliyorsunuz. Evet. E, tanzimat fermanına ilk itiraz eden şeylerdir. Rumlardır. Biz Yahudilerle aynı eşit seviyede olmayız diye. Evet. Şimdi böyle bir ortamı nasıl översin dedi. Şimdi orada Bernard Levis çok müthiş bir cevap verdi. Dedi ki mesele dedi, yer meselesi değil, hukuk meselesidir. Yahudiler buraya zorla getirilmiyorlardı. Kendi istekleriyle niye geliyorlardı? Çünkü burada bir hukukların olduğunu evet, biliyorlardı. Evet. Hukuk nedir? Öngörülebilir bir hayattır. Yani bir Yahudi sabah kalktığında Öldürmeyeceğini biliyordu. Belli bir hukuk içerisinde kendisine veren hak hukuk ceznesi yaşayacağını ve hakkını arayacağını, hakkını arayabileceğini biliyordu. Ama diyor Avrupa'da öyle diyor ki sabah kralın kafası esiyor diyor öldürünecek odileri Şimdi dolayısıyla mesele diyor klasik o dönemin şartlarında bir insanın ya da bir toplumun bir dinin yeni değil, hukukun olup olmamasıdır. Şimdi burada Cevdet Türk veya adlar Arap sözü ki bu metni yayınlayan Alman. Bu e, bir yazı da yazdı İngilizce. Evet, bu Burada mesela tam, tam, bu şu, gösterdi bakın günümüzle çok alakalı bir şey. Türklerin zulmü diyor bir hukuk içerisindedir diyor. Yani bir kurallılık içerisindedir. Kurallılık içerisindeki zulüm katlanabilir bir zulümdür. Çünkü itiraz edebilirsin karşı duyabilirsin. Arabın adaleti ise diyor karışıklık içerisinde, belirsizlik içerisindedir. Şimdi bakın bu çok önemli. Dün... gerekçesiz bir cezalandırma ve ödüllendirme Evet. evet. Şimdi evet. Rus Dışişleri Bakanı'yla güzel bir röportaj vardı bugün okudum hmm. Lavrov'la Soğuk Savaş'ta bugünü mukayese derken buna çok denk düşüyor onun için örnek veriyorum siyasete girmiyorum yani Soğuk Savaş'ta bugünü açık karşılaştır diyen gazeteci şunu diyor Soğuk Savaş'ta bir hukuk vardı diyor kurallılık vardı nerede duracağımızı Nasıl adım atacağımızı öngörebiliyorduk. Öngörmek kelimesi burada stratejiktir. Belirsizlik yoktu. Bugün ise herkes tuttuğunu götürüyor. Bir belirsizlik var, kaos var. Peki böyle bir ortamda ilişkiler nasıldır? Herkes birbirini kolla, kollar diyor. Bir beklenti halidir diyor. Şimdi tam da mesele budur. Burada bir hukuk varsa, insanlar hukuk içerisinde yarından öngörebiliyorlarsa, Oradaki zulüm de kaldıabilir. Şu andaki hukuk sisteminde zulüm yok mu? Adaletsizlik yok mu? İnsanlar e, adaletsizliğine uğramıyor, uğruyorlar ama hukuk içerisinde kaldığınız müddetçe siz onu arayabilirsiniz de. Onu geri de çevirebilirsiniz. Çünkü bir belirlilik, bir kurallılık, bir sınırlılık var. Peki, e, belirsizliğin herkesin e, kendi gücüne göre, imkanına göre iş yaptığı bir yerde adalet yarar? Tesadüfidir o ya. Artık orada te, te, adalet de tesadüfidir, zulüm de tesadüfidir. Her şey bir keşmekeş. İşte bugün diyelim ki e, İslam coğrafyasındaki olaylara baktığımızda bunu göreceğiz. Yoksa bu genel bir söz değil. Yani şu, hukuk olmadan ne ahlakı garanti edebilirsin, ne toplumu garanti edebilirsin, ne siyaseti garanti edebilirsin. Bilirsizlik vardır çünkü. Hukuk yanlış bile olsa. Hocam bir belirlik şu söz de söyleyelim bence e, kitaptan daha genel bağlamaya intikal ederim. Eyvallah. Benim kitabı okurken en çok, ben birkaç tane söz kaydettim böyle. En çok hoşuma giden sözlerden bir tanesi şu oldu. Bana çok yani zihnimde çok şey çağrıştırdı. El etrak Milhul mısır. Türkler mısırın tuzudur. Tam da bununla alakalı hocam o da. Evet. Hocam maşallah hemen şey yapıyor. Ne demek bu? Diyor ki sayıları az olsa da mısırın tadı yani evet. salahı Barışı onlara bağlıdır evet. diyor. Ya, tuz dediği tuz lezzet verir yemeğe değil mi? Azıcık yani. bir evet, şeydir. Korur, yemek eder. tat verir evet. tabii. Türkler azdır diyor gerçi bize göre ama diyor buradaki emniyeti sağlar. Salahı muhafaza eden i̇şte şeydir. O salah evet. kelimesi fitne ve fesadı giderir diyor. Salahı temin ederler. Çünkü neticede yönetici elit her zaman azdır canım. Tarih boyunca bu böyledir. Yani Osmanlılar da azdı, Selçuklar da, Abbasiler de bir elittir e, meseleyi yöneten. Ama bunlar salahı. Ne demek salah? Burası çok önemli. Şu demek, hukuk ve bunun icrasını mümkün kılan güç demektir. Yönetici elit, klasik gelenek de budur. Bir hukuk olacak, bunu hem dışa karşı koruyacak askeri bir gücü, hem içe karşı koruyacak bir emniyet gücü, hem de bunu icra edecek bir yaptırım gücü olacak ki bu da işte kadı demektir. E, nedir? E, memur demektir, em, iç emniyet demektir. Onun için ona tuz diyor. Yani hocam şey çok hoşuma gitti. Adalet ben, bir, bir toplumun evet, tuzudur zaten. Evet, bir bir şey ekleyeyim Bana şimdi tuz yeme e, orantılı dağılır. Ha. Yani yeme attığımız tuz bir tarafı tuzlu yapıp da diğer tarafı tuzsuz yapmaz. Yani orantılı bir şekilde çözünür yemeğin içinde. Yazar e, şeyin e, bunun ibadetini iyi takip etmiş Hoca da söyledi. Bunu tartıştığı yerde iç güvenlik ve dış güvenlik meselesine giriyor. Giriyor. Evet. İç güvenlik dış güvenlik meselesi. İki e, bu Türklerle ilgili saydığı maddelerden bir tanesi de e, düşmanlara korku, e, halka da heybet e, salma. İki tane tabir var. Düşmanlar üzerine diyor korku salıyorlar. Yani e, düşmanlar kimler? Aslında onları gruplara yapıyor. Frankler, hı hı. ondan sonra Tatarlar, e, İslam toplumunun kendi içinden, kendi parçası olmasına rağmen bozgunculuk yapanlar, hı hı. E, Doğru. tam Farabi'nin milleyi bozanlar dediği, e, dini ifsat etmeye çalışanlar, Farah de var biliyorsun, milleti bozanlara karşı yapma, dini ifsat edenler, e, bir de eşkıyalar. Yani şey bu, düş, yani düşmanlar ya da ıslah edilmesi gereken grubuna giren bunlar. Şimdi bir, bunlara karşı muhafaza etme, toplumdaki düzeni. Askeri bir güç. Evet, askeri bir güç olarak. iki e, orantılı bir şekilde, yani bir yere temerküz etmiş olarak değil de, Böl yönettiği bölgenin tamamına nüfuz edecek şekilde üç güvenliği sağlama. Onlar tek tek zikrediyor gerçekten. Yol emniyetini sağlama falan filan. Onlar Yani şunu demekti. Nehaduncu bir ifadeyle toplumun asabiyetini oluşturuyorlar. Toplumu bir arada tutuyorlar. Sinir sistemi yani. Hı hı. Ve Türk artık Mısır'da şahsi manevi bir kişi değil. Yani Türk kelimesi duyduğunda adam biraz önce hemen kendine çeki düzen veriyor filan. Şahsi manevi yani anlamsal bir kişilik kazanmış. Ortada çok dolaşmasına da gerek yok. Sistem onun üzerinden etrafında dönüyor. Yani. Diyor, diyor ya şimdi bir iki kişi kavga etsin diyor. Kadı geliyor dikkate almıyorlar. Şu. Evet. Oradan bir Türk elinde bir sopayla diyor yönetici ortaya çıktığı zaman herkes dağılıyor diyor. Evet, yani Dikate evet. alıyor diyor. Evet. Fakat şimdi bizim için yani hocam bence kitaptan biraz bağımsızlaşalım şu evet. noktaya gelelim. Hep bağımsız konuştuk hocam zaten. Evet. Yok kitabı tam anlattık hocam. Yani kitabı okuyan arkadaş bundan sonra eğer programı dinlediyse çok şaşırmayacak. Ha, bunlar bunlar varmış diyecek gerçekten. Evet. Ger Tam olarak şuna gelelim. Yani İslam'da siyasi erdemler meselesine daha e, ayrıntılı bir şekilde değinelim. Şimdi İslam, e, İslam düşüncesini bir bütün olarak dikkate aldığımızda siyasi erdemleri hem bireyin erdemi olarak vaz eder, bireyin erdemi olarak hem de bireyden sirayet etmiş bir şekilde yapının ve e, yapı diyelim buna veya da bünyenin diyelim ne dersek yani toplumsal erdem olarak vaz eder. Yani Üç aşamalı bir şey. Söz gelimi hem bireyin erdemidir Tabi. Hem toplumsal bir erdem. Toplumsal bir. Evet. Bir de yapın nereden hocam? Yani yapın nerede mukukla ilgili? Yani birey var, bireylerin oluşturduğu içtimai düzende benzer davranışlar sergileme e, ve yani toplumsal bir. E, e, insan hocam gelirken buna bedeni şey dedi. dedi hafıza, dedi, bedeni, bedeni hafıza dedi. E, yani ona benziyor biraz demek istediğim şunu demek istiyorum. E, şimdi içimizden birileri birey olarak e, erdemli olabilir ama. Grup olarak erdemli davranmak daha başka bir tecrübeyi gerektiriyor. Tabii, tabii daha zordur. Millet olarak, tabii değil. millet ha. olarak, organize bir toplum olarak erdemli davranmak başka bir tecrübe yönelişi gerektiriyor. Diyelim ki millet olarak böyle hastetlerim var. Fakat bunu yapı haline getiremediysen, yani müessesileştiremediysen, kurumsallaşmadı. Kurumsallaştıramadıysan, e, bunu sürdüm, idari ve siyasi erdemlere dönüşmediyse, e, sürdüremezsin. Bir ikincisi ha. dışa karşı dayanıksız olur. Ben şeye benzetiyorum bunu. E, İkbal diyor ki Hint mistikleri diyor. Marifet kazandılar fakat diyor, iktidarsız bir marifet kazandılar. Yani iktidarsız marifet asla medeniyet üretmez diyor. Evet. İktidarsız marifet şu demek, marifet müesseseleşemiyor demek. Yani evet. bilgiyi yapıya dönüştüremez ise bir toplum, müesseseleştiremezse süreklilik kazanmaz veyahut da ferdi bir kabiliyet olarak devam Kritik eder. Kritik bir şey söylediniz hocam, buradan bir soru olarak vazgeç devam evet. edelim. Yani şu benim anladığım kadarıyla. Herhangi bir erdem, bize bireylere mahsus erdemler gibi görünen nedir? Cesaret, iffet, efendim adalet gibi erdemler aynı zamanda bir milletin erdemlerine dönüşmezse ve milletin erdemlerine dönüştükten sonra da o erdemleri muhafaza edecek kurumsal ve siyasi bir mekanizma ortaya çıkmazsa biz esasında herhangi bir milletin bir bütün olarak ferdiyle, toplumuyla ve siyasi mekanizması, idari mekanizmasıyla, kurumlarıyla tarihte kurucu bir rol üstlenebileceğini söyleyemeyiz. Üstlenemiyorlar hocam. Evet. Üretmesi gerekiyor. Yani. Peki şimdi tersinden şunu soralım. Bunlar nasıl mümkün olur? Çok zor bir şeyden bahsediyorsunuz. Çok zor Bize bir şey, şu an tabii. bugünden baktığımızda yani imkansıza yakın bir şey gibi görünüyor. Yani bu erdemler fertlerde tahakkuk edecek. Tabii burada eş zamanlılık, öncelik, sonralık bunları konuşmuyoruz. Yani nasıl olabileceğini onu soralım. Yani bu bahsettiğiniz durumun mümkün yolu nedir? kat basitçe. Evet. Yani bu aslında aynı zamanda buna da bir cevap bu kitap Tabii. esasında. Tabii yani. terbiye ve talim. İnsanın insan yapan, yani bizi beşerden Hı -hı. insana taşıyan şey terbiye ve talimdir. Yani eğiteceğiz, öğreteceğiz. Ortak bir akıl, ortak bir vicdan, ortak bir dil öğreteceğiz millet olmak budur. Peki bunu önceleyen, şimdi aslında biz atlayarak gittik ama bu birincisi çok önemliydi. Yani sizin tespitiniz. Yani bir fert böyle olduğunda bir şey değişmez. Aynı zamanda bunun toplumsal erdemle edilmesi. çok da zor olur. O evet. bir macinait edilir. Yani yani Farah abinin işte, e, ontolojiyle ahlakı ahlakla toplumu, toplumla siyaseti beraber düşünmesi tek bir ferdin kemali için bu sebeple. Şimdi hani İmni ifadesiyle onlar biraz e, masal demeyelim ama teorik e, inşalar Bizim hayat, yorumladığımız şekliyle biz hayat, öyle. Hayat onlarına gitmiyor. Ee... Yok şunu demek istiyor İbrahim. Şöyle ben bir... Farah abiden de şunu anlıyorum açıkçası. Ee, daha ideal bir şey değil. Daha e, uygulanabilir bir şey anlıyorum. Şimdi Farah abinin bütün çabası aslında idari yapı ve bireysel erdemler bu, üzerine kurulu. Şey çok tabii. somut yani. Somut bir şey. Tabii, Tek tabii. başına olmaz bu işler. Evet, şu, yani? Şunu diyor Farah abi. Bir. Bütün topu... bağlamları hesaba katarak evet. şeyi yapıyor. Hocam Farah abinin vurgusu şu. Sarı abi toplumsal erdemlerin birinci aşamada bireysel erdemlerden türeceğini düşünüyor. Hı hı. Yani bir bireyler gerçekten e, bir takım erdemlerle donanma, fakat bireylerin erdemlerle donanması döngüsel olarak aynı zamanda bir toplumsal bağlamı gerektiriyor. Toplumsal bağlamın ve idari yerde mi gerektiriyor En evet. önemli kısım burası. Evet. Hocam bir yerde herhangi yani yer, illa siyasi büyük siyasi e, çapta olması gerekmiyor. Herhangi bir organizasyon içerisinde yönetim erdemli yürümüyorsa o organizasyon ilerlemiyor. O organizasyon derinleşmiyor ve güçlü kurumsal yapı kazanmıyor. Yani bu işin bu tarafını düşünce Farabi bir insanın gözünde büyüyor. Çünkü bütünüyle sistemi yönetici sınıfın yahut idari yapının kendisinin bir takım erdemler üzerine inşa edilmesi gerektiğini söylüyor. Tabii. Yani erdemler evet. üzerine inşa edilmediği takdirde adaletin dağılımı olmayı. önce baştan beri söylüyor yani. Adaletin yani mazlumun korunması yahut ee, Farabi'nin tabiriyle menfaatlerin paylaşılması. Farabi buna öyle diyor hocam. Menfaatlerin i̇şte o dağılımı. O zaman işte maslahata dönüşüyor. dönüşüyor. Menfaatlerin evet. aslında erdemli olmazsa insan bunu yani yapamaz. Yani şimdi üç terimi birbirleriyle ilişkili halde düşünmek lazım. Hı -hı. Fazilet, menfaat ve maslahat. Evet. Fazilet ferdi erdemdir esas itibariyle. Bu ferdi erdemin küçük topluluklar tarafından kullanımına menfaat diyoruz. Çünkü her grupların menfaatleri vardır. Bu menfaatlerin erdemli bir şekilde paylaşımına da maslahat diyoruz. Maslahat sul kelimesiyle son derece alakalı. Yani onun için fazilet, menfaat ve maslahatı aslında aynı entitenin farklı yüzleri. yüzleri olarak görmemiz mümkün. Zaten benim sık sık vurguladığım şey var. Menfaat maslahata dönüşmezse toplum bürünür, parçalanır. Çünkü her grubun, her insanın bireysel olarak menfaatleri olabilir. Grupsal olarak menfaatleri olabilir. Şöyle bir düşün, toplumu göz önüne getir. Bu menfaatleri biz bir araya getirip toplumun işte salahına vesile olacak, fitne ve fesattan koruyacak maslahata dönüştürmemiz lazım. He. Bunlar öyle kolay şeyler değil. Millet olmak kolay değildir. Siz bir topluluk olursunuz, ne bileyim yani grup olursunuz, çete olursunuz ama millet olmak her şeyden önce tekrar ediyorum. Hukuku gerektirir güçlü bir hukuk ee, gerektir ve bunun icrasını gerektir. Şimdi biz önemli mevzuları hep böyle söne bırakıyoruz. O yüzden ben çok e, yani ara mevzulara girmeden ana arterlere taşımaya çalışıyorum. E, sizin vurgunuz üzerinden hocamın talim terbiye meselesine geleceğim. Bireysel, toplumsal, siyasi diyelim artık onlara. Erdemler bir bütün halinde milleti inşa ediyor. Peki bu erdemlerin bir bütün halinde tahakkukun neyle mümkün olur dedim. Hocam talim ve terbiye dedi ayrıntılandırdı. Yani önce terbiye edip sonra talimdir. Peki bizim... Bunu talim edecek ve şunu ter, yani ta, terbiye etmemizi sağlayacak şey ne? Yani talim ve terbiye bir teklifi iktiza eder. Evet. Yani neyi, te, neyi talim edeceksiniz? Hocam hatırlıyorsan... Neye göre terbiye hiç, edeceksiniz? Evet, Sorum şu, evet. yani e, bunun üzerinden gidelim. Bir milleti teklif sahibi haline getiren şey nedir? Ve... Teklif sahibi olmaksızın bir milletten bahsedebilir miyiz? Tüm bu yapının ortaya çıkışından bahsedebilir miyiz? Millet mi? var, millet var. Evet. <gülüyor> ne tür millet? Tabii ki millet olursa. Hocam siz yani. de bir şey söyleyecektiniz, unutmayın. Yani şun, e, şunu demek istedim ben. Yani e, bunların herhangi birisiyle irtibat, yani herhangi birisini tartışmamız için bence iki şeye dikkat almamız lazım. İhsan Hoca yani konuşmanın başında dikkat çekmiştim İşin bir yönü daima bilgidir. Hı -hı. Marifettir yani. Evet, Bu nedenle bütün siyaset teorisyenleri e, yönetici sınıfın bilgisi ikincisi de tecrübesi üzerinde dururlar. Bilgi olmadığı takdirde insan da teklifin oluşması mümkün, mümkün değil. değil. Mümkün değil. Yani tecrübe de aslında evet. bir, tür bir tür bilgi de. Bir tür bilgi. Pratik bilgi. Tabii, tabii tabii tabii. Yani uygulamaya dönük bilgi. Dolayısıyla hocam e, işin baş tarafı öyle gözüküyor ki eğitim. Yani insana varlığa tabii. bilgiye tabii. değere. Efendim, e, güzele tanrıya aleme ilişkin e, ortak bir idrak Or, idrak seviyesinin ortaya çıkması evet. gerekir. Yani ortak idrak derken bunun bir yönü ortak olmalı hocam. Yani toplumsal kamusal bir yön olmalı. İki hı hı. E, şeylerin alanların birbirinden derin bir takım marifetlerle ayrışması gerekir. Yani toplum içerisindeki sanatların ve ilimlerin ayrışmalarının gerçek olması icap eder. Eğer gerçek bir ayrışma yoksa Uzmanlıklar hakiki değilse biz o toplumda idari mekanizmanın da toplumsal düzenin de gerçekten yerine oturduğunu düşünemeyiz. Öyle gözüküyor ki bütün bu süreçte yani erdemin yayılması, bireyden dışa doğru yayılması esas itibariyle bilgi temeline dayanıyor. İnsanlar ekseriyetle ahlaki sorunların art niyetlerden kaynaklandığını, insanın daima bildiği halde yanlış yaptığını düşünür. Öyle düşünürüz yani fakat e, bence daha derinlemesine bir tahlil insanın ahlaksızlıklarının kahir ekseriyetinin kahir ekseriyetinin bir durumu ister bireysel bir durum olsun bu ister toplumsal bir durum ister siyasi bir durum olsun doğru yönetememekten kaynaklandığını düşünüyorum. Ben, böyle gözüküyor yani. İnsan birey olarak tedbir evet tedbir hocam tedbir biliyorsunuz birey olabilir ailede ha, tabii, olabilir tabii. toplumda Hı -hı. ve daha geniş çapta siyasette olabilir. Doğru yönetecek bir idrake sahip değil. İşte ama tedbir kelimesinin <gülüyor> tanımı nedir zaten? Herhangi bir eylemin maksadını dikkate alarak o eylemi organize etmek, organize etme. etmek demektir. Evet. Dolayısıyla bize eylemin maksadını bilgi veriyor. Onu eylememizde onun tecrübesi oluyor. Sağlıyor. Tabii. Yani onu yapmadığımız zaman yani davranmak tek başına... Ee, bir şey çözmüyor. Hocam maksadı ve maksada giden süreçlere doğru kalamadığı Yöntemleri, zaman yolları. insan Tabii. yanlış tepkiler veriyor. Ve yanlış tepkiler aslında süreç içerisinde karşımıza 2-3 adım sonra ahlaksızlık olarak çıkıyor. Yani yönetememekten kaynaklı gayri ahlaki durumlarla birey seviyesinden en üst seviyeye kadar, en, en üst derken geniş çaplı evet. anlamında oraya kadar çıkıyoruz. Şimdi e, İslam dünyasının 18 yüzyıldan itibaren krizini düşünelim. Krizlerin e, tabii ki çok çeşitli yönü var. Yani bir yönüyle, e, yani diyelim ki e, sanayi krizi var, teknoloji. Fakat bunlar hepsinin cem olduğu bir nokta var ya bilgi krizi var. Yani eşyaya ilişkin idrak çeşitli seviyeleriyle bir krize giriyor. Yani hayatı üreten bilgide e, İslam dünyası gerçekten modern dönemde krize girdi. Hayatı üreten bilgide. Hayatı çok geniş anlamda alalım lütfen. Bu durum karşımıza getiriyor getiriyor hocam bütün süreçlerde. Yani illa örgün bir eğitim anlamayalım. Eğitim meselesini gündemimize almamızı icap ediyor. Siz örgün değil mi? Siz, bu her şeyi eğitime bağlamak biraz tırnak içerisinde söylüyorum. Yani sizin dediğinizi derinleştirmek için hani işin kolay tarafı gibi görünüyor. Ona... Siz kolay tarafı gibi görünmediğini kast ediyorsanız ne kast ediyorsunuz eğitimle hocam? Yok şey, hocam, tek... talim dediniz ya. Şimdi hayır, belli bir bağlamda ben terbiye ve talim işte yani onu verdim. nasıl derinleştiriyorsunuz? Yani şunu ortak bir yapı yaratmak, bu ister idrake tahallük etsin, ister vicdanı, ister dile, bu eğitim ve öğretimdedir. Bu tek başına bununla alakalı değil elbette. Yani maddi yapılara bağlıdır, işte ticarete bağlıdır, teknoloji, askeri güce bağlıdır. Yani siz çok iyi bir talim ve terbiye sisteminiz var ama askeri gücünüz zayıfsa, Başka bir güç tarafından ezilirsiniz. O yüzden hocam eğitim derken şeyi kastetmiyorum dedim ya. Yani okulda verilen örgün eğitim değil. onun bir parçası. Yani mesela üniversitelerin iyi olması değil sadece. Onun bir parçası. Çünkü yani iktisadi hayatın düzgün olması lazım. Askeri hayatın düzgün. Onlar aslında hepsi en üst kavramda bence bilgi ve eğitim kavramında toplanabilir. Siyasi olarak. Ama şimdi şöyle bir şey ihmal etmeyelim. Diyelim ki bilgiyle bahsediyoruz. Hayatı üretecek bilgiden irade olmadığı yerde bilgi anlam kazanmaz ki. Yani irade, irade gerekir. Yani bilgiyi hayatı üretecek bir e, forma sokabilecek irade gerekir. Sıkıntıya katlanma iradesi gerekir. Zaten yani, bir eylemin vuku bulması için Ahmet Cevdet evet. Paşa'nın ifadesiyle ilim, irade ve kudret İyice birlikteliği tabii. şarttır. Yani bileceksin, onu yapma gücün olacak, isteğin olacak, bir de gücün olacak. Yani ben çok şeyler yapmak istiyorum ama Kudretim yoksa, gücüm yoksa yapamam onu. Yani gücüm var ama bilgim yok. Bilgim var, hiçbir şey istemiyorum. Bunlar birdir. Yani zaten hayata ilişkin, yaşama ilişkin tüm yapılar bir entegre bir yapıdır. Bir bütün oluştururlar. Öyle konuşurken ya da herhangi bir konuyu öne çıkartırken biz bir, noktaya, olarak böyle, bir noktaya yoğunlaşmamız onu açıklamak içindir. Yoksa tek başına Tabii. o yapı bizi kurtarır Peki. değil. Buradan artık toparlayalım. Buradan çıkardığımız hani sonunda dedik ki bu metni müzakere ettikten sonra bu metin bizim hali muhasebe için bize bazı tutamak noktaları verir, verecektir dedik. Bunlarla ilgili ne söyleyebilirsiniz hocam? Bu metinde sürekli fete emmel, fete fekkar, düşünün, ibret alın, derin evet. derin düşünerek evet. muhasebe edin geçiyor. Siz ne çıkardınız buradan Şimdi, hocam? Şimdi çok entesan bir... bir hani... Ne kadar soruna karşılık gelir, seni ne kadar etkiler bilmiyorum ama benim metni okurken çıkarttığım en önemli şey sadece dünyevi olayların liyakat ve ehliyet işi değil, aynı zamanda teolojik muhatap olmanın da bir liyakat ve ehliyet işi olduğu. Yani tanrısal olanla, kutsal olanla ilişkinin de bir liyakat ve ehliyet gerektirdiği düşüncesi bende asıl oldu. Biraz açar mısın? Yani şöyle, Van-i Mehmet Efendi arayıs Kur'an'da siz yapmazsanız sizin yerinize başka bir kavim ikame edilir ayetini yorumlarken aynen bunu söylüyor. Diyor ki, Tanrı'nın seçkin bir kulu ya da milleti olmak ancak Tanrı'nın emir ve nehirlerine layık olmak, ehliyet sayılmak olmakla yani onu zaten söyleyeceğim. Eğer siz ehil değilseniz bir işe, liyakatınız yoksa siz, o iş sizden alınır. Başkasına verilir. Araplar diyor bu medeniyeti kurdular. Vani Mehmet Efendi 1670'te diyor. Fakat liyakat, liyakatlarını kaybettiler, ehliyetlerini kaybettiler onların yerine diyor. Türkler ikame edildi. Bak Bu çok önemli. Şimdi tabi burada metafizik e, ya da teolojik bir yorum yapıyorum gibi geliyor ama aslında kesbiliğe vurgudur. Tabii kesbiliğe vurgudur. Evet. Dolayısıyla çok enteresan bir şey söylüyor e, bakti, şey, Kutsi'ye. Diyor ki nimetin bekası bu bir nimetti diyor Türkleri verilen. Nimetin bekası genelde şükür olarak anlaşılır. Yani şey, nimetin e, karşılığı şükür olarak. Şükrederim, teşekkür ederim. Hani Bir insana teşekkür ederiz Tanrı'ya şükredersin. Ama diyor nimetin bekası o nimete liyakatın sürekliliğiyle mümkündür. Yani siz, diyelim ki size bir göreve getiriyorlar. Nedir mesela? Çok iyi okuma yazma biliyorsunuz. Felç geçirdiniz. O liyakatınızı kaybedersiniz değil mi? Evet. Yani eylemle ya da bir işle liyakat arasında ehliyet arasında bir ilişki var. O liyakatı kaybettiğiniz zaman, o ehliyeti kaybettiğiniz zaman işin de sizden gitmesi lazım. Dolayısıyla diyor, Türklere Tanrı bir nimet verdi. Ama bu nimet Neye göre verildi? Eylemlerinin haslası olarak verildi. Böyle eğledikleri için. Peki bunu sürdürebilir kılmanın yolu nedir? O nimete liyakatı sürekli kılmaktır. Liyakatı kaybettiğin an nimette ortadan elden kalkar. gider. Peki bu evet. nedir? Ona uygun davranmaktır. Liyakat eşyanın tabiatına uygun davranmaktan neşet eder. Hı hı. Yani diyelim ki sen bilgisayar uzmanıysan, yani o bilgisayar işinin tabiatına uygunsan bir liyakat sahibi olursun. Bu devlet içinde geçerlidir, toplumdaki her türlü basamak için de geçerlidir. Şimdi bizim düşünelim bakalım. İşlerimizi ne kadar liyakatına göre, ehliyetine göre yapıyoruz? Hani böyle bir işleme kullanıyorum ben. Şahsiyet, ehliyet, mensubiyet. Bunlar birbirine bağlı şeylerdir. Bir adamın şahsiyeti ehliyet yoksa şahsiyetinde de problemler oluyor, mensubiyetinde de problemler oluyor. Dolayısıyla e Bizim yapmamız gereken ya da bir başlangıç noktası ne olabilir diye düşündüğümde bana şöyle geliyor. Bir kere eşyanın tabiatına uygun düşünmeyi öğrenmemiz lazım. Bu eşya ikla ağaç şey değil toplumsal bir şey, ahlaki bir şey nedir? Eşyanın tabiatına göre düşünmek, liyakat kesetmek, düşünerek liyakat kesetmek, eğleyerek liyakat kesetmek, bir ehliyet sahibi olmak. Bunu yapamadığımız müddetçe konuşur dururuz diye düşünüyorum evet, ben açıkçası. Hocam, bence yani mevcut durumda, hocam söylediğim biraz daha somutlaştırayım. Ee, yani biz bir toplumun daha doğrusu liyakati kaybettiğinin en önemli göstergesi nitelikten ziyade nicelikle meşgul olmasıdır. Yani sayısal üstünlüğü çok abartması ve niteliği kaybetmesi. Bizim üniversiteleri güçlendirmemiz lazım. Bak şimdi gerçek yani daha, daha somut bir şey üniversite güçlenmesi lazım. Yani üniversite kütüphanelerimizin olması lazım. Anadolu'da pek çok şehirde kütüphane yok doğru dürüz. Doğru dürüst kütüphane yok. Kütüphanelerimizi güçlendirmemiz lazım. Mehmet Genç Hoca'nın evet. bir sözü var biliyorsunuz. Mütevazi ilmi bir çalışma 3 milyonluk kütüphaneyle başlar. Evet. Türkiye'de 3 milyonluk hiçbir kütüphane yok. Evet. Ortada doğru kütüphane yok. Yani e, hem umuma açık kütüphanelerin çoğalması lazım hem de Üniversite kitapların büyütülmesi lazım. 2. Memur hocam çok gerçekçi bir evet, ta eşyanın tabiatına uygun yani bu ehliyetin evet. elde edilmesi lazım. Hocam burayın üzerine durayım ya. Müdür dur, e dur hocam bir şey demeyin. E üzer Üzerin üzerine durayım. İki, dur, ama biraz azal evet, vaktimiz azaldı. He vaktimiz vaktimiz bir tersi bitsin zararı yok yani. Tamam. İkincisi, eee üniversitelerin proje bazlı çalışmaya başlaması lazım. Yani üniversite, üniversite Hocam, kavramı... değer, değer üretmemiz evet, lazım. Evet. Bilgi de bir değerdir. Evet. Değer üretmiyoruz. Evet. Tekrar ediyoruz. Evet. Tüketiyoruz. Bunları yani üniversite eğitim alan insan aldığı eğitimin nasıl hayatı ürettiğini kavraması lazım. İki, ya arkadaş biz çalıştığımız alanlarda başka toplumlarda yapılan incelemeleri buraya taşımaktan vazgeçmemiz lazım. Türkiye'de bir insan din eğitiminden bahsediyorsa Amerika'daki din eğitim araştırmasının sonuçlarını burada söyleyip e, dini hayat böyledir diye anlatılması lazım. Türkiye'de bir insan sosyoloji yapıyorsa Afrika'da, Amerika'da, Avrupa'da yapılan... Hocam şimdi çok gerçekçi <gülüyor> bir tablo. Ben sana bir şey söyleyeyim ya. 10 yani... metrekarelik odada 3 tane öğretim üyesi var. 3 tane devlet tane var orada ya. <gülüyor> Aynen, kalabalıktan bahsetmiyorum. 3 evet. tane devlet var. Birbirlerine <gülüyor> anlaşamıyorlar ki. Yani Edirne'den öteye ürettiğimiz düşünceyi kimse itibar etmiyor. Ama biz burada kavgasını yapıyoruz. Yani akademilerin Şimdi o kadar gerçekçi olmuyor Bir, hocam bir adım girişim. daha atayım hocam. Bu, bu her zaman aklımıza gelmiyor bunlar. Ya şu mimari işine ciddi almamız lazım. Şehircilik işine. Şehirlerimiz berbat Ömer, oluyor. Ömer hocam çok dolu. Evet evet. evet. evet. Şehirlerimiz <gülüyor> gerçekten hiç fırsat bulamıyorum ben bunları. Şehirlerimiz berbat oluyor ya. Yani insan olarak yaşamayı mümkün kılacak bir şehircilik yapmak. ki iman ne diyor? Hocam bunlar. Buna aslul evet. hadara, evet. aslül umran. Yani medeniyetin ilkesi huvel bina. Evet, binadır. Şimdi binaya bak, medeniyetini anla. Bak bunu söyle limdi aldın. Hadi beni dinlemiyorsunuz. İmdi aldını cümlesini Arapçasını da okudum bak. asrul Umran, Umran'ın ilkesi aslı Huvel Bina. Binadır. Binaya bak, medeniyeti anla. Hocam bu bu, bu şehircilik bizi çevremize karşı duyarsız hale getiriyor. Hı hı. Yani eğitimlisini, eğitimsizini. Yani üniversite hocasından sıradan simit satıcısına kadar eğitim almayan bir üniversite seviyeli bir kadar Çevremize duyarsız hale getiriyor. Çevresine duyarsızlık insani değil, hayvani vasıftır. Gerçekten böyle durumda. Düşün olarak aslında. Ömer, evet. hocam, Ömer yani. hocam için sıfır bir program yapıp bunları söylemesini. <gülüyor> yani imkan hakikaten veriyorum. hocam ya bunlar bizim daha açık konuşmamız lazım, daha belirgin tartışmamız lazım. Bunlarla ilgili çok ha. yani e, rapor şeklinde kamuoyuna paylaşılması hocam, lazım. Bunların bence. ilginç bir şey var. Yani ben de epeydir bu mevzu dediğiniz şeyler üzerine düşünüyorum. Biz daha önce sizde de konuştuk. Yani sadece epistemolojik anlamda değil, gündeli hayat pratiklerimiz açısından da başımıza gelen şeylere kadar karşı büyük bir lakay değil içerisindeyiz, lakaytlık içerisindeyiz. Şimdi İbrahim Hocam evet. işte kitabı nasıl bitiriyor? Maktisi ya da kutsi? Bir hikayeyle bitiriyor. Hayır hocam. hayır o anlamda demiyorum. Giyim kuşama dikkat edeceksin diyor. Evet. Bu Sadece bunun üzerine hocam Bak, konuşabiliriz. Estetik olacaksın evet. diyor ya. Evet. binek hayvanına davranışın önemlidir. Liyakatının bir parçasıdır diyor ya. Şimdi hocam mesela ben yemek kalplik... içmek. Şimdi yemek içmeyi estetik bir vaka olarak kim ele alıyor bugün? Yemek içmek estetik bir vakadır diyor. Şimdi hocam evet. geçen bir arkadaş diyor ki bizim İngiltere'ye gitmiş safları dolaşıyormuş kitapçıları falan hocam diyor, adamlar diyor sandalyenin felsefesini yapmış diyor ya. Efendim Bardağın felsefesini yapmış diyor. Bu ne diyor perişan Boş filan. Demek ya adamı dedim. Adamı da mı yoksa, ya bizdeki perişanlar diye karşı yani, Dedim ki arkadaş dedim sen dedim yeni evlenen bir genç evini döşemeye gidecek değil mi dedim evet. Nereye gidiyor dedim. Hani biraz durumu iyiyse büyük mağazalara gidiyor. Efendim diyorlar ki efendim evinizi hangi üsluk ve tarzda döşemek istersiniz? İşte efendim bu biz de evlenirken öğrendik hocam bunları. Hani. <gülüyor> Country üslubunda mı? Bilmem hangi üslupta mı? <gülüyor> falan filan filan. Ya bakıyorsun bu üsluplar biri İngiliz, biri İtalyan, biri Alman, öbürü İskandinav üslupları. Olmadı bu üsluplardan birini tercih edip hepsini uygulayacak vakti yok. İki aya gidelim diyor. Gittiği yerde zaten döşenen üslup hazır alıp geliyor. Efendime söyleyeyim tamam, şimdi evine o, yerleştiriyor. O modern şimdi bu modern tek alakalı. Şimdi bu adama diyebilir miyiz ki biz? Şimdi buradan teklif meselesine getireceğim. Bu adama diyebilir miyiz? Şimdi o ama tevarüs ettiği üslup ta birkaç yüzyıl içerisinde oluşmuş. gündelik hayat pratikleri arda arda ilerleyerek teşekkül etmiş bir üslup. Ömer Hocam geçen bizim eve geldi bir tablo gördü. Hatırladın mı hocam bir batılı resmenin evet, evet. İbrahim dedi bu ne anlama geliyor yani bu şeyde? Tabi yan tarafta bir tane hat var öbür tarafta bizim nazariyatın şeyi falan. Şimdi o tablonun esasında çok da bir yeri yok evde ben onu izah da edemem. Evimdeki hiçbir nesnenin niçin orada olduğuna dair bir efendim izahım yok esasen. Hocam çok evet. esasen. Yani bana bir şey. ait olmayan bir i̇şte, nesneler düzenini İşte son madde evin dış görünüşü ve iç donanımı. Şimdi işte <gülüyor> oradan geldim. Bana ait olmayan bir nesneler düzenini tevarüs ederek içerisinde yaşıyorum. Bu nesneler düzeninin o, üzerine o, felsefe yaparak yok, hesabını şöyle, vermem. Şu, şimdi Teoman Hoca'nın bir cümlesi var. Türk kültürü Alzheimer olmuştur diyor. Harika. Şey yok. Tam söyleyecektim hocam. Hafıza yok. Evet. Bilinç hafızanın olmaması demek bilinç yok demek. Ne hocam... hafıza geleceğe yönelik eylem demektir hafıza. Hafıza hep geçmiş olarak anlıyoruz biz. Halbuki evet. biz bütün gelecek atılımlarımızı hafızamıza nispetle yaparız. Dolayısıyla hafıza geleceğe yönelik bir atılımdır. Yalnız hocam şöyle geleceğe yönelik atılımın bu kadar kötürümleşmesinin sebebi gerçekten Tarihine duyarsız bir millet haline hafıza geldik. Hafıza diyoruz. Evet, tarihine, evet. mevcuda, başına gelen. Evet canım yani bu kadar duyarsız. Tabii hafızasını büyük ölçüde evet. hafıza teklif demektir esas. E, Tabii canım. Yani hafızasını yitirmek demek benim size teklif edeceğim bir kimliğin yok demek anlamına geliyor de, esas. Şimdi ne, ne, çıktı nereye gidiyorsun? Evet. Okula gideceksin. Okul bilgisi o tecrübe sende yoksa hafızanda ne diyeceksin arabaya ya da taksiciye ya da nereye, hangi otobüse bineceksin? Dolayısıyla insan geleceğe yönelik bir varlıktır esas itibariyle. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz e, o Alzheimer problemini yaşadığımız için e, ne evinde, ne evin dışında, ne evin içinde, ne şurada, ne burada hiçbir şeyin nesnenin bilinçli bir duruşu yok. Dalanlık ve gelişi güzel oluyor. Evet. Peki şöyle olsa hocam, şimdi ben kendi kendime sordum. Ee, kitaplardan vazgeçtik hocam. Öyle mi? Öyleymiş evet. Tamam. Şimdi... Kendi kendime dedim ki, ya hakikaten ben bu nesne üzerine bilinçli bir düşünme edimini nasıl gerçekleştiririm? yani Epeyce düşündüm. yani ee, Gelişiminden ve niçin evin bu noktasında bu şekilde bulunduğu, böyle bir pozisyon elde ettiği, hakkında fikrimin olmadığı şu nesne üzerine düşünemiyorum. Bu nesneler düzenli çünkü taklit ve transfer etmişim. Fakat birkaçımız bir dağda kalsak, efendime söyleyeyim, bir ev inşa etmeye çalışsak, yani... Kendi hayatımızı inşa etme iradesini elimize alsak, bir sandalye yapmaya kalksak. Ya bu sandalye hangi ağaçtan yapılır? En iyi. Epeyce tartışırız, bir ağaç buluruz. Bu ağaçtan nasıl bir sandalye yapsak burada yerli yerinde oturur? Efendim şöyle yapalım, böyle yapalım falan filan. Peki bunu nereye yerleştirelim? Yeni bir, bir ev inşa ediyoruz. Şuraya yerleştirelim. Biz o evi inşa ettikten sonra şehirden biri kalkıp gelse, sandalyeyi bize sorsa beş gün anlatırız o adama sandalyeyi. Çünkü ilk Müslümanların durumunu düşünün bir teklifleri vardı. Hayatlarını kendi elleriyle inşa etme iradesi gösterdiler ve bu tekliflerini onun, bakın paylaştılar. Bakın bu dediğiniz ne zaman olur biliyor musunuz? Evet. O sandalye sizin bilincinizin bir parçası, parçası olursa, evet. onun cisimleşmiş bir hali olursa. sandalyesinin değil ki taklittir bizim her Taklit nedir? Bilinçsiz bir itaat türüdür. Şu anda biz, biz bilinçsiz bir itaat içerisinde yaşıyoruz. Bilinç olduğu zaman zaten itaat ortadan kalkar. Böyle olduğu zaman o zaman artık bilgiyi üretme iradesine de sahip olabilirsin. Şimdi hayat ya da yaşanılan hayat insanın, bireyin ve kültürün zihninin bir uzantısı ise o senin olur. Evet. Dışarıdan evet. gelmiş, senin zihnine eklenmişse o senin olmaz. Senin bilincini de bir süre sonra ezer zaten. Anlatabiliyor muyum? Şimdi i̇nşa ettiğin yapı senin bilincinin bir uzanımı olacak, bir dışa vurumu olacak. O zaman orası sana ait olur. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, olun. Evet, var hocam, olun. Bitirdik ağzınıza ediyorum. sağlık. Teorik, <gülüyor> çok teorik bir noktadan çıkıp gündelik hayatın dehlizlerinde dolaştık. dolaştık. Evet. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet. Sağ olun, var olun. E, efendim Bir Sözün Özü programının daha sonuna geldik. Haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Hocam teşekkür ederim.